Fizilalil Kur'an Tefsiri, Yazan, Seyyid Kutup, Ali İmran Suresi, 3. Bölüm Sonra ayetler ehli kitabın bu tartışmalar ve münakaşaların ardında neyi amaçladıklarını Müslüman cemaati açıklıyor, oyunlarıyla, tuzaklarıyla ve planlarıyla ehli kitabı, Müslüman cemaatin göreceği biçimde karşısında oluyor, onların arkasında gizlendikleri perdeleri yırtıyor, onların bütün planları ortaya çıkarılmış vaziyette Müslüman cemaatin önüne çıkarıyor. 69 Kitap ehlinden bir grup sizi yoldan çıkarma sevdasına kapıldı. Oysa onlar sadece kendilerini yoldan çıkarırlar ama bunun farkında değildirler. 70 Ey kitap ehli, niye göz göre göre Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? 71 Ey kitap ehli, niye gerçeğin üzerine batılı örtüyor ve bile bile gerçeği saklıyorsunuz? 72 kitap ehlinden bir grup dedi ki, müminlere indirilen mesaja günün başlangıcında inanınız, fakat günün sonunda onu reddediniz, böylece belki onlar da inançlarından dönerler. Ehli kitabın Müslüman cemaate karşı içten beslediği kin, inançla ilgili bir kindi, onlar bu ümmetin hidayete ermesinden hoşlanmıyorlardı, güç, güven ve kesin inançla kendi özel inançlarına bağlanmalarını istemiyorlardı, bu nedenle onları bu sistemden saptırmak ve bu yoldan alıkoymak için var güçleriyle çalışıyorlardı. Kitap ehlinden bir grup, sizi yoldan çıkarma sevdasına kapıldı. Bu, gönül sevgisi, kalp isteği, her tuzağın, her aldatmanın, her tartışmanın, her münakaşanın ve her şaşırtmanın arkasında yer alan heva ve hevesin kendisine koştuğu arzudur. Kişisel arzulara, Kin ve kötülüğe dayalı olan bu isteğin sapıklık olduğunda kuşku yoktur, bu gibi kötü ve günahkar arzulardan ne iyilik ne de doğruluk kaynaklanmaz, onlar Müslümanları sapıklığa iletmeyi arzu ettikleri andan itibaren kendilerini sapıklığa düşürüyorlar, çünkü koyu sapıklığın içinde yüzen sapıklardan başkası doğru yolda olanları saptırmak istemez. Oysa onlar sadece kendilerini yoldan çıkarırlar ama bunun farkında değildirler. Müslümanlar kendi dinlerine bağlı kaldıkları sürece bu düşmanlarının hakkından gelirler ve onların Müslümanlar üzerinde bir gücü de olmaz. Yüce Allah Müslümanlar Müslüman kaldığı sürece, düzenbazların düzenlerini kendilerinden savacağına ve düşmanlarının oyunlarını lehlerine çevireceğine söz vermiştir. Burada ehli kitap şüpheci ve kusur arayıcı tutumlarının gerçekliği ile azarlanmaktadır. Ey kitap ehli, niye göz göre göre Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli, niye gerçeğin üzerine batılı örtüyor ve bile bile gerçeği saklıyorsunuz? O gün ehli kitap gerçeğin bu dinde olduğuna şahitlik ettiği gibi bugün de aynı şahitliklerini sürdürmektedir. Bu gerçeği kitaplarındaki müjdeler ve işaretlerinden haberi olanlar da olmayanlar da kabul ediyordu. Hatta bunlardan haberi olan bazıları bu türden bilgilerini açıkça ifade ediyor. Bir kısmı da kitaplarında gördükleri ve gözleriyle tanık oldukları gerçek karşısında Müslüman oluyordu. Aslında ehli kitap İslam'ı Allah'ın imana çağırdığını apaçık bir gerçek olarak görüyordu, yalnız buna rağmen inkar ediyordu, delil yetersizliğinden değil, inkarlarının başlıca nedeni heva heves, menfaat ve saptırmaydı, halbuki Kur'an onlara ''ey kitap ehli'' diye hitap ediyordu, zira bu sıfatın onları Allah'ın ayetlerine ve yeni kitabına yaklaştırması beklenirdi. Sonra ayet ikinci defa onlara hitap ediyor, bununla onların bilerek, kasıtlı ve amaçlı olarak gizleyip örtbas etmek ve batılın karanlığında kaybetmek için, Hakke ile batılı karıştırmakla nedenli bir suç işlediklerini açığa çıkarıyor. Yüce Allah'ın ehli kitabı kendisi yüzünden eleştirdiği o günkü eylemleri, onların bugüne kadar aynı çizgide izledikleri hareketlerdir, tarih boyunca onların izledikleri yol bu olmuştur, Yahudiler ilk andan itibaren bu yolu izlediler, sonra Hristiyanlar onları takip etti. Uzun asırlardan bu yana sürüp gelen İslam kültürüne ne acıdır ki asırlarca süren çabalarla ancak ortaya çıkarılabilen gizli hilelere başvurdular, bu kültürde baştan sona Hakke ile batılı karıştırdılar, Allah'ın yüce keremine hamdolsun ki Allah'ın sonsuza dek korunmasını garanti ettiği Kur'an bunun dışında kaldı. Yahudiler tarafından beslenen bu hain eller, İslam tarihini, kahramanlarını ve tarihi olaylarını ters yüz ettiler, aslı olmayan şeyler eklediler. Bununla da kalmayıp peygamberin salat ve selam üzerine olsun hadislerine el attılar. Cenabı Allah bu işin üstesinden gelecek din adamlarını bu işe yöneltti. İslam bilginleri hadis namına ortaya atılan malzemeyi uzmanlıklarına dayanarak dikkatle ve özenle çalışmalar yaparak ve insanın beşeri gücünü aşanlar dışında hepsini Kur'an tefsirine de uzandılar, onu o kadar karıştırdılar ki araştırıcılar bu konuda yol işaretlerine varamayacak gibi bir durumla karşı karşıya kaldı, şahsiyetler üzerinde de bir takım planlar yaptılar, yüzlercesi, binlercesi İslam kültürü aleyhinde kullanıldı, bugün bu yöntemler Hala Oriyantalistler Doğu Bilimciler tarafından icra edilmektedir. Ayrıca halkları, Müslüman ülkelerde şu an düşünce önderliği makamlarını işgal edenler de oryantalistlerin öğrencileridir. Haçlılar ve siyonistler tarafından üretilerek İslam ümmetine kahraman diye lanse edilen onlarca şahsiyet ortaya çıkarılmıştır. Böylece bu düşmanların açıkça yapmayı başaramadığı hizmetleri İslam düşmanlarına rahatlıkla takdim ettiler. Bu oyunlar hala sürdürülmekte ve devam etmekte bu planların etkisinden kurtulma ve korunmanın tek yolu, muhafaza altına alınan kur ana sığınmak ve asırlarca süren savaşta istişare için ona dönüş yapmaktır. Aynı şekilde ehli kitaptan bir grubun Müslüman cemaatı dininde kuşkuya düşürmek ve onu doğru yoldan alıkoymak için gerçekten çirkin bir tuzak yoluna başvurduklarını arz etmektedir.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 73. Aslında kendi dininize uyanlardan başkasına sakın inanmayınız, de ki, doğru yol yalnız Allah'ın gösterdiği yoldur, onlar birbirlerine, size verilen mesajın benzeri bir başkasına, peygambere, verildiği için ya da söyleyeceklerinizi, Rabbiniz katında size karşı delil olarak kullanırlar diye Müslümanların dinlerine inanmayın, derler, de ki, lütuf, Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir, Allah'ın lütfü geniştir ve o her şeyi bilir. Bu, belirttiğimiz gibi, gerçekten alçakça bir tuzak yoludur, çünkü onların Müslüman olduklarını söyleyip sonra dönüş yapmaları henüz dinlerinin gerçekliği ve karakteri konusunda kesin bir kanaate varamamış bir takım akli ve psikolojik durumları zayıf insanları kuşkuya, çelişkiye düşürebilirdi, özellikle ehli kitabın dinleri ve kitapları kendilerinden daha iyi bildiğini sanan ümmi Arapların üzerinde etkisini gösterebilirdi bunlar onların iman edip geri döndüklerini görünce, bunu onların bu dinde bir tutarsızlık ve eksiklik gördükleri sebebine bağlayabilirdi, İki yöneliş arasında şaşırıp dururlar ve böylece bir tavır üzere sebat etmeleri mümkün olmazdı, evet bu düzenler, bugüne kadar aynen kullanıla gelmiştir, her nesildeki insanların ve şartların gelişmelerine uygun olacak şekillerde sergilenmiştir. Bugün İslam düşmanları bu tezgahı maskelemekten umutlarını kestiler, onun için İslam'ın evrensel düşmanları daha değişik yollara başvurdular, fakat bu yolların hepsi söz konusu eski tezgahların temeline oturmaktadır. Bugün dış güçlerin, İslam dünyasının her tarafında yerli işbirlikçilerden büyük bir ordusu vardır. Bunlar bazan öğretim üyeleri, filozoflar, doktorlar ve araştırmacılar, bazanda yazarlar, şartlar. Hayırlar, sanatçılar ve gazeteciler kılığında görev yapmakta ve Müslümanların adlarını taşımaktadır. Çünkü Müslüman bir aileden gelmektedirler, yine onların bazısı Müslümanların sözde bilginlerindendir. Yerli işbirlikçilerden oluşan bu ordu, çeşitli yöntemlerle gönüllerdeki inancı sarsmakla mükelleftir. Bunu, araştırma, bilim, edebiyat, sanat ve gazetecilik maskesi altında yapmaktadır. İmanın ilkelerini zayıflatmak asıl görevleridir. Onların görevi, hem inancın, hem şeriatın değerini düşürmek ve ilgisi olmayan tevil ve yorumlara çekmektir. Şeriatın sürekli olarak gericilik olduğunu ileri sürmektir ondan kurtulmaya çağırmaktır. Ya onu hayattan çekerek ya da hayatı ondan uzaklaştırarak onu hayatın alanından dışarı çıkarmaktır. İnançtan gelen düşünceleri, yaklaşımları yok ederek onlarla çelişecek, düşünceler, ilkeler, kurallar üretmektir. imana dayalı düşünceler ve ilkelerin zayıflatıldığı kadarıyla uydurma düşünceleri yaldızlı göstermektir. Şehevi arzuları çığırından çıkarmak, tertemiz inancın, üzerine bina edildiği ahlak kurallarını çiğnemektir, böylece alabildiğine yaymaya çalıştıkları çirkefin içine onları sürüklemektir, bunlar aynı zamanda nasları tahrif ettikleri gibi, tarihi de tümden karıştırıp tahrif ediyorlar ve onlar yine de Müslümandır. Nitekim Müslümanların adlarını taşımıyorlar mı? Onlar bu Müslüman isimlerle sabahleyin Müslüman olduklarını ilan ediyorlar, bu çirkin eylemleriyle de akşamleyin onu inkar ediyorlar, onlar, bu iki görevleriyle önceki ehli kitabın görevini yapıyorlar, bu eski görevde değişen tek şey şekil ve çerçeveden başka bir şey değildir.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 o her şeyi bilir. İman fiili, lam ile birlikte geçişli kılındığında kalp huzuru ve güven anlamına gelir, yani sizin dininize uyandan başkasına güvenmeyin, ancak bunlara sırlarınızı verin, Müslümanlara değil. Bugün de Siyonizmin ve misyonerliğin ajanları kendi aralarında aynı şekilde hareket ediyorlar. Bu bir daha ele geçemeyebilecek fırsatta İslam inancına var güçleriyle yükleniyorlar. Bu anlaşma, bir sözleşme ya da toplantı sonucu varılan bir anlaşma olmayabilir. Yalnız bu ajanın ajan ile efendi için istenen görevde anlaşmasıdır. Burada herkes birbirine güvenir ve birbirlerine açılır, sonra onlar veya en azından bir kesimi isteklerinin ve planlarının tersini dışa lanse ederler, bu çalışmaları için zemin hazırlanır ve gerekli olan vasıtalar hizmetlerine sunulur, bu dinin gerçekliğini kavrayanlar ise yeryüzünün her tarafında dışlanmış ve gözlerden uzak tutulmuştur. Aslında kendi dininize uyanlardan başkasına sakın inanmayın. Burada Yüce Allah peygamberine yalnız bu hidayetin Allah'ın hidayeti olduğunu, ona gelmeyenin hiçbir sistemde, hiçbir yolda asla hidayete ulaşamayacağını ilan etmesi için direktif veriyor. Doğru yol, yalnız Allah'ın gösterdiği yoldur. Bu açıklama da onların şu sözlerini reddetmek üzere geliyor. Günün başlangıcında inanınız, fakat günün sonunda onu reddediniz, böylece belki onlarda inançlarından dönerler. Böylece Müslümanlar bu çirkin oyuna gelmekten sakındırılmış olmaktadır, bu hükmü ile Allah'ın hidayeti dışına çıkmaktadır, onun biricik hidayetinden başka hidayet yoktur, bu söz konusu tezgahçılarında arzu ettiği sapıklık ve küfürden başka bir şey değildir. Ayrıca bu açıklama ehli kitabın sözleri tamamlanmadan önce verilmektedir, bu ara açıklamadan sonra tekrar onların geri kalan komplolarını sunmaya devam etmektedir. Kendi dininize uyanlardan başkasına sakın inanmayınız. Sözlerine bunu sebep olarak gösteriyorlardı. Yani onları bu eyleme sürükleyen neden Allah'ın herhangi bir kişiye ehli kitaba verdiği peygamberlik ve kitaptan bir payı vermesine duydukları kin, kıskançlık ve intikamdı. Müslümanların gönül huzuruna kavuşmaları ve ehli kitabın bu din hakkında bildiği, fakat inkar ettiği gerçeğe ulaşmaları endişesiydi. Müslüman. Allah katında kendilerine karşı kullanacağı delilin açığa çıkması korkusuydu. Sanki Yüce Allah onları hiçbir delille hesaba çekmeyecek de yalnız bu delille hesaba çekecekti. Bunlar Allah'a ve onun sıfatlarına iman düşüncesinden, risaletlerin ve peygamberlik misyonunun gerçekliğini tanımaktan, iman ve itikad yükümlülüklerinden kaynaklanacak duygular olamazdı. Ayet Yüce Allah'ın bir ümmete peygamberlik misyonu ve peygamber ile bağışta bulunmasının nedenli büyük bir fazilet olduğunu onlara ve Müslüman cemaate bildirmesi için Aziz Peygamberine direktif veriyor.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 ve o her şeyi bilir. 74 o rahmetini dilediğinin tekeline verir. Hiç kuşkusuz Allah'ın lütfu büyüktür. Allah'ın iradesi risalet ve kitabı ehli kitaptan başkasına vermeyi diledi çünkü onlar Allah'a verdikleri sözde durmadılar, babaları Hazreti İbrahim'in antlaşmasını bozdular, gerçeği bildikleri halde onu batıl ile karıştırdılar, Allah'ın kendilerine bağışladığı emanetten uzaklaştılar, kitaplarının hükümlerini ve dinlerinin yasalarını terk ettiler, aralarında Allah'ın kitabını yürürlüğe koymaya yanaşmadılar. insan ların liderliği Allah'ın sisteminden, kitabından ve mümin şahsiyetlerden uzaklaştı. Bu sırada liderlik Allah'ın bir fazileti ve nimeti olarak Müslüman ümmete teslim edildi. Emanet ona verildi. Allah vasidir, alimdir. Dilediğini rahmetiyle kuşatır. Fazileti geniş olduğundan ve rahmetiyle kuşatıcı yerleri bildiğinden Allah büyük fazilet sahibidir. Bir kitapta somutlaşan hidayet, bir peygamberlikte somut daşan iyilik ve bir peygamberde somutlaşan rahmet ile bir ümmete yapılan iyilikten daha büyük bir fazilet olamaz. Müslümanlar bu müjdeyi duyduklarında Allah'ın kendilerini seçip bu fazileti onlara özgü kılmasıyla elde ettikleri, nimetin kapsamını ve bağışın değerini idrak ediyorlardı, ona tüm içtenlikleri ve arzularıyla yapışıyor, azimle sağlam bir biçimde ona sarılıyorlardı, bütün dirençleri ve kesin inançlarıyla onu savunuyorlardı, oyun tezgahlayanların tuzaklarına, kindarların kinlerine karşı uyanık davranıyorlardı, işte Kur'an-ı Kerim'in, zikri hakimin kendilerini eğitme yolu da buydu ve bu uygulama aynı zamanda, her nesilde Müslüman ümmetin eğitim ve yönlendirmesinin özünü oluşturur. Yetmiş beş kitap ehlinden öylesi var ki, yanına yüklü bir emanet bıraksan onu sana geri verir, buna karşılık öylesi var ki, eğer ona bir dinarcık emanet versen, sürekli tepesinde dikilmedikçe onu sana geri vermez, ümmilere, kendi dinimizden olmayanlara, karşı hiçbir sorumluluğumuz yoktur, dedikleri için böyle davrananlar, böyle bile bile Allah adına yalan söylerler. Yetmiş altı hayır, öyle değil kim sözünü yerine getirir ve günahtan sakınırsa bilsin ki Allah kesinlikle takva sahiplerini sever. Yetmiş yedi Allah'a verdikleri sözü ve yeminleri birkaç para karşılığında satanlar var ya, onların ahirette hiçbir payları olmaz, kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, taraflarına bakmaz ve kendilerini günahlardan arındırmaz, onları acıklı bir azap beklemektedir. EHLI kitaptan iki örnek. Sonra ayetler ehli kitabın durumunu açıklamaya devam ediyor, eksiklerini açıklıyor, Müslümanların dini olan İslam'ın üzerinde kurulacağı sağlam değerleri belirtiyor, ehli kitabın uygulamaları ve sözleşmeleriyle ilişkin. Örneklerden ikisini vererek başlıyor. Bu, Kur'an-ı Kerim'in o zamanki Müslüman cemaate karşı koyan ehli kitabın durumunu tasvir ederken izlemiş olduğu hakke ve adaleti gözeten çizgisidir, burada hile ve aldatmaya yer yoktur. Kur'an'ın belirttiği bu çizgi kuşkusuz ehli kitabın nesiller boyunca ortak özelliğidir. Bununla beraber ehli kitabın İslam'a ve Müslümanlara düşmanlığı, çirkin hile oyun ve tuzakları tezgahlamaları, Müslüman cemaate ve bu dine kötülük etme istekleri bunların hepsi Kur'an'ın onlardan iyilik sahiplerini tartışma ve karşı koyma sadedinde bile görmezlikten gelmesine neden olmuyor. Bu ortamda bile Kur'an ehli Kitaptan güvenilir, insanların da bulunduğunu, onların ne kadar cazip ve aldatıcı olursa olsun kimsenin hakkını yemediklerini belirtir. Kitap ehlinden öylesi var ki, yanına yüklü bir emanet bıraksan onu sana geri verir. Onlardan hain, mal ve borcunu ödemede oyalayıcı olanlar da vardır, az da olsa istemeden, üzerine düşmeden, tepesine dikilmeden bir hakkı geri ödemezler, bir de bu çirkin huylarını bile bile, kasıtlı olarak Allah adına yalan uydurmak suretiyle temellendirmeye çalışırlar.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 bu, özellikle Yahudilerin bir karakteridir. Bu görüşü ileri sürenler onlardır. Onlar değişik ahlak ilkeleri belirlemişlerdir. Emanet anlayışı Yahudi ile Yahudi arasında geçerlidir. Ümmi diye adlandırdıkları ve bununla da Arapları kastettikleri, aslında onlar bununla Yahudi olmayan herkesi kastederler. Yahudi olmayanlara gelince, Yahudilerin, onların mallarını alması, onları aldatmaları, oyuna getirmeleri, gözleri boyamaları gayri meşru vasıtalarla çirkin yöntemlerle onları sömürmeleri hiç de sakıncalı değildir. Ne enteresandır ki onlar kendi ilahları ve dinlerinin bunu emrettiğine inanmaktadırlar halbuki onlar bunun yalan olduğunu biliyorlar Allah'ın kötülükleri emretmeyeceğini insanlardan bir topluluğun başka bir topluluğun mallarını haram yollarla uydurma bahanelerle yemesini helal kılmayacağını gayet iyi biliyorlardı ayrıca birbirlerine karşı hiçbir sözleşme ve antlaşmaya bağlı kalmamalarını çirkin görmeyip sıkılmadan onlar dilediklerini yapmalarına müsaade etmeyeceğini biliyorlardı, fakat bunlar Yahudiydi, insanlığa düşmanlığı ve onlara kin beslemeyi bir karakter ve din haline getiren Yahudi. Onlar Allah adına yalan söylüyorlar. Burada Kur'an-ı Kerim, kendisinin ahlak ilkesini ve biricik ahlaki kriterini anlayışını, Allah'a ve onun takvasına bağlıyor.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 Bu değişmez bir ilkedir. Kim Allah'a verilen söze bağlı kalır ve takvasının bilincine varma niyetiyle bu ilkeye uyarsa, Allah onu sever ve ikramda bulunur. Kim de Allah'a verilen sözü ve yeminlerini bu dünya hayatının mallarından ya da bütünü ile az bir pahadan ibaret olan dünya değerlerinden ucuza satarsa ahirette onun hiçbir payı kalmaz. Allah katında ne korunması, ne kabul edilmesi, ne arınması, ne de temizlenmesi söz konusudur. Acıklı bir azaptan başka hiçbir payı yoktur onun, burada, verilen söze bağlılığın, takva ile ilgili olduğuna işaret etmeliyiz, bu nedenle bu husus dost ya da düşman ile ilişkilerde değişmez, burada söz konusu olan kişinin şahsi çıkarı değildir, sürekli olarak Allah ile ilişkidir, burada söz konusu olan, kiminle ilişki kurulduğu önemli değildir. Bu ilke aynı zamanda İslam ahlakının genel karakteridir, verilen söze bağlılıkta olsun diğer konularda olsun fark etmez. İlişki her şeyden önce Allah ile ilişkidir, bu ilişkide Allah'ın rızası düşünülür, onun öfkesinden sakınılır, rızası elde edilmeye çalışılır, ahlakın temeli menfaat değildir, toplumun anlayışı da değildir, yürürlükteki şartların gereği hiç değildir, çünkü toplum da sapıtabilir, doğru yoldan ayrılabilir, yanlış değerler toplumda revaç bulabilir, buna göre bireyin kendisine dayandığı gibi toplumun da kendisine dayandığı ve cemiyette değişmez değerlerin olması gerekir. Sonra bu değerlerin, değişmezliğinin yanında daha yüce bir kaynaktan gelmeleri lazımdır. İnsanların seviyelerinden ve değişmekte olan hayat şartlarından daha yüce bir kaynaktan alınmalıdır. Onun içindir ki, değerlerin ve ilkelerin Allah'tan alınması gerekir. Allah'ın razı olduğu ahlakın benimsenmesi, onun rızasını elde etme çabası ve takva bilincine var temeline oturmalıdır, işte İslam bununla insanlığın sürekli olarak yeryüzü, değerlerinden daha yüce değerlere yükselmesini, bu üstün, yüce, değişmez ufuktan değer yargılarını ve ilkelerini almasını garanti etmektedir. Onun içindir ki, verilen sözde durmayanlar ve emanete hıyanet edenler, Allah'a verilen sözü ve kendi yeminlerini az bir pahaya satanlar, diye nitelendirilmiştir. Burada, onlar ile Allah arasındaki ilişki, onlarla insanlar arasındaki ilişkiden önce gelmektedir. Onun içindir ki, şu kadarcık dünya menfaatlerinden oluşan az bir paha karşısında verilen söze ihanet edip, onu bozduklarında, ahirette Allah katında hiçbir payları kalmaz, dünyada verdiği sözü bu verilen söz insanlarla yaptıkları sözleşmedir bozmuş olmalarının karşılığı olarak Allah onları ahirette korumayacaktır. Burada Kur'an'ın, ifade biçiminde tasvir yolunu kullandığını görüyoruz, Allah'ın onları ihmal etmesi ve onları korumaması, Allah'ın onlarla konuşmaması, onlara bakmaması ve onları arındırmaması şeklinde ifade ediliyor, bunlar, ihmalin, insanların görebildiği başlıca belirtileridir, onun için Kur'an, insanın vicdanı üzerinde soyut ifadenin etkisinden daha derin etki yapacağından, durumu canlı bir biçimde tasvir etmeye başvuruyor, Kur'an bu yöntemle daha derin ve engin boyutlara ulaşabilmektedir. Bazı Tipler İleride ehli kitaptan bir takım örnekler ele alınıyor. Önce, saptıranlar, örnek olarak veriliyor. Bunlar Allah'ın kitabında saptırma unsurları arama çabasında olanlarla ağızlarını eğip bükerek metinlerin yerlerini değiştirmeye çalışanlardır. Onlar, belli amaçlara paralel düşürmek için Kur'an naslarını başka şekilde yorumlayanlar ve onların hepsini az bir pahaya satanlardır. Dünya mallarından biri uğruna ifadeleri değil. Değiştirenlerdir, ağızlarını eğip büktükleri, saptırdıkları ve başka şekilde yorumladıkları konular arasında Meryem'in oğlu İsa Mesih hakkında kilisenin isteği ve idarecilerin arzusu gereği olarak uydurulan inançlar da yer almaktadır. 78 onlardan öyleleri var ki, kutsal kitabı dik durarak okurlar, böylece okuduklarını Allah kitabından sanmanızı sağlamaya çalışırlar, oysa bu okudukları şeyler kitaptan değildir, yıldız bu Allah katındandır derler, oysa Allah katından değildir, böylece bile bile Allah adına yalan söylerler. 79 Hiçbir insana yakışmaz ki kendisine kitap, yetki ve peygamberlik verildikten sonra insanlara dönsün de Allah'ı bırakarak bana kul olunuz desin, tersine ona yakışan söz, okuyup öğrendiğiniz bu kitap gereğince Allah, akul olmayı benimseyiniz demektir. 80 onun size, melekleri ve peygamberleri ilah edinmenizi emretmesi de düşünülemez, o size, Müslüman olduktan sonra, kafir olmayı emreder mi hiç? Din adamları, doğru dürüst hareket etmediği zaman, din adamlığı adıyla gerçekleri saptırmaya en müsait araçlar konumuna düşerler, Kur'an'ın, ehli kitabın bu grubu hakkında kaydettiği gerçeği, biz zamanımızda çok rahat olarak anlıyoruz, onlar daha önceden belirlenmiş bazı hükümlere varmak için kitaplarının metinlerini, çarpıtarak yorumluyor, istedikleri tarafa çekiyorlar, kitabın metinlerinin bu anlamda olduğunu ve ve verdikleri bu hükmün gerçeğin somut ifadesi olduğunu iddia ediyorlardı. Halbuki önceden belirlenen bu hükümler, temelinde bu dinin gerçeği ile çelişiyordu. Bu işi yapanlar, pasif durumdaki halkın çoğunun dinin gerçeği ve bu metinlerin gerçek anlamları ile metinleri kendilerine uyarladıkları uydurma hükümlerin arasını ayıramayacağı varsayımına dayanıyorlardı. Göstermelik olarak, din, kılıfına büründürülmüş bazı din adamlarında bu örneği bugün çok rahat anlayabiliyoruz. Bunlar, dini meslek edinenlerdir, dini her türlü isteğin hizmetine verenlerdir, onlar bir menfaat elde edeceklerini sezdiklerinde, bu dünyanın mallarından birinin onlara hediye edileceğini fark ettiklerinde. Nasları alırlar, arzu edilen şekilde kullanırlar, bu metinleri alırlar, götürürler beşeri arzuların peşinde kullanmaya başlarlar, bu nasların konusunu belirlenmiş arzulara uygun düşürmek için eğip bükerler, bu din ve dinin temel gerekleriyle çelişen yönelişler ile dini bağdaştırmak için sözlerin yerlerini değiştirirler, söz benzerliği bile olsa kuran ayetlerinden birinin anlamı ile yaltaklık yapmayı görev dikleri kişilerin arzu ve istekleri arasında bir benzerlik bulma çabasına düşerler. Bu çalışmada habire didinir, var güçleriyle çalışırlar. Onun Allah katından olduğunu söylerler, halbuki o Allah katından değildir. bile bile Allah adına yalan söylerler. Aynen Kur'an'ın sözünü ettiği ehli kitap grubunun yaptığı gibi, bu yalnız ehli kitaba özgü bir felaket değildir. Din mensupları arasında Allah'ın dininin uç bu dünyanın mallarından birinin pahasına bile değmez konuma düştüğü her çeşit arzu ve isteğe rahatlıkla boyun eğer hale geldiği, her ümmetin başındaki felakettir bu, bağlılığın bozulduğu, gönüllerin Allah adına bile yalan uydurmaktan çekinmediği, Allah'ın kullarına yaltaklık için onun sözlerini saptırmaktan çekinmeyen, Allah'ın dinine aykırı olan saptırılmış arzularının peşinde koşan her ümmetin durumu budur, sanki Yüce Allah bu açıklama ile Müslüman cemaati o bulaşıcı hastalıktan sakındırmaktadır, çünkü Yahudilerden liderlik emanetinin alınmasına bu olumsuz tutumlar neden olmuş bulunmaktadır. Ayetlerden anlaşıldığına göre İsrailoğullarının bu kesimi Allah'ın kitabında mecazi anlamlar ifade eden cümleler arıyorlardı, onlarla ağızlarını eğip büküyor, onları başka anlamlara çekiyor, metinlerden, eğip bükmekle ve saptırmakla dahi çıkmayacak anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı, böylece uydurdukları şeyleri kitlelere, Allah'ın kitabından gerçekler diye yutturuyorlar ve bunlar Allah'ın dedikleridir demeye katılıyorlardı kalkışıyorlardı. Halbuki Allah onları söylemiş değildi. Onlar bununla İsa'nın selam üzerine olsun ve onunla beraber kutsal ruhun uluhiyetini ispatlamayı amaç ediniyorlardı. Çünkü onlar baba, oğul ve kutsal ruh üçlüsüne inanıyorlar. Bunların üçünü bir varlığa yani tek Allah'a indirgiyorlardı. Allah onların bu anlayışlarından uzaktır. İsa'dan da bu iddialarını destekleyen bir takım sözler rivayet ediyorlar. Allah onların bu saptırmalarını ve başka şekilde yorumlamalarını reddetti, Allah'ın peygamberlik için seçtiği ve onu bu büyük görevle yükümlü kıldığı bir peygamberin insanlara kendisini ve melekleri ilah edinmelerini emretmeyeceğini, bunun imkansız olduğunu belirtti.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 Sonra kâfir olmayı emreder mi hiç? Peygamber, kendisinin kul olduğunu, kulların da kullukları ve ibadetleriyle yöneldiği biricik ilahın Allah olduğunu kesin olarak biliyordu. İnsanlardan kulluğu gerektiren ilahlık sıfatını kendisine yatırmaları istemeyi mümkün değildi. Hiçbir peygamberin insanlara Allah'ı bırakarak bana kul olun demesi söz konusu olamaz. Peygamberin onlara çağrısı Allah'a kul olmayı benimseyin şeklindedir. Allah'ın kulları ve köleleri olarak Allah'a bağlanın. ile yalnız O'na yönelin, hayat sisteminizi yalnız O'ndan alın, böylece tertemiz ve Rabbani'ler olarak O'na yönelin, kitabı bilmenizin ve O'nu tetkik etmenizin hükmü ile Rabbani'ler olunuz, çünkü kitabı bilmenin ve O'nu tetkik etmenin gereği budur. Peygamber, insanlardan, melekleri ve peygamberleri ilah edinmelerini asla istemez, peygamberleri onlara, Allah'a teslim olduktan ve onun hanlığına bağlandıktan sonra inkar etmelerini emretmez, zira o, insanları saptırmak için değil Allah yoluna iletmek için gelmiştir, onları kafir yapmak için değil, İslam'a iletmek için gönderilmiştir. Buradan da anlaşılıyor ki, bu kesimin İsa'ya, selam üzerine olsun, izafe ettiği iddianın imkansız olduğu ortaya çıktığı gibi, bu Allah katındandır, şeklindeki iddiaların da Allah adına uydurulan bir yalan olduğu anlaşılıyor. Aynı zamanda bu kesimin Müslümanların safında şüphe ve kuşku yaymak amacıyla tekrar ettikleri bütün çabalar boşa çıkıyor. Zira Kur'an, onları Müslüman cemaatin duyacağı, göreceği biçimde, de bütün çıplak yönleri ile ortaya koyuyor. Ehli kitabın bu kesimi gibi bir de Müslüman olduklarını iddia eden bir grup vardır. Bunlar daha önce belirtildiği gibi dini bildiklerini de iddia ediyorlar. Halbuki onlar bugün bu Kur'an ayetlerinin kendilerine cevap olarak yöneltilmesi gerekenlerin başında gelirler. Onlar değişik şekillerde Allah dışında başka ilahlar icat etmek için Kur'an ayetlerini eğip büküyorlar. Bu uydurma anlayışlarına yamamak için Kur'an ayetlerini didik didik ediyorlar, onun Allah katından olduğunu söylüyorlar, halbuki bu Allah katından değildir, Allah adına bile bile yalan söylüyorlar. Peygamberler ordusu. Sonra, peygamberler ve peygamberlik kafilesi arasındaki gerçek ilişkinin Allah'a verilen söz ve yemin ile gerçekleşmesinden söz ediliyor. Böylece Risalet kafilesinin son halkasına uymayanların sapıklığı ile Allah'a verilen söze ve mutlak olarak evrenin, yasası dışına çıkmış olacakları ilkesine dikkat çekiliyor. 81 Hani Allah? Peygamberlerden, bakınız, size kitap ve hikmet verdim, ileride yanınızdaki kitabı onaylayan bir peygamber gelince ona kesinlikle inanacak, kendisini destekleyeceksiniz, diye söz aldı, bu direktifimi kabul ettiniz, omuzlarınıza yüklediğim bu görevi üstlendiniz mi, dedi, kabul ettik, dediler, Allah da, birbirinize şahit olunuz, ben de sizinle birlikte şahitlerdenim, dedi.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 Yüce Allah bizzat kendisinin ve peygamberlerinin şahitlik ettiği dehşet verici sağlam bir söz almıştı. Her peygamberden alınmış bir sözdü bu. Buna göre bir peygambere her ne zaman bir kitap, bir hikmet verilirse, kendisinden sonra gelen ve elindekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona iman etmeli, desteklemeli ve onun dinine uymalıdır. Allah bu ilkeyi, kendisi ile her peygamber arasında gerçekleşen bir sözleşme kılmıştır. Kur'an'ın ifadesi birbirini izleyen peygamberler arasındaki zaman dilimlerini katlamakta ve hepsini bir sahnede bir araya getirmektedir. Yüce Allah onlara hep bir arada hitap etmektedir. Bu direktifini kabul ediyor ve omuzlarınıza yüklediğim önemli görevi üstleniyor musunuz? De ki, kabul ettiniz omuzlarınıza yüklediğim bu görevi üstlendiniz mi? Kabul ettik dediler. Yüce Allah bu sözleşmeye kendisi şahit olur ve onları da ona şahit tutar. De ki, öyleyse birbirinize şahit olun, ben de sizinle beraber şahit olanlardanım. Kur'an-ı ifadenin canlandırdığı bu dehşet verici güzel tablo karşısında gönüller ürperiyor ve olumlu cevap veriyor, bu tabloda peygamberler yüce yaratıcının huzurunda gösteriliyor. Bu sahne ile aziz kafilenin dayanışma halinde birbirine bağlı, hep birlikte, teslimiyette yüce direktiflerine bağlı olarak yürüdükleri ortaya çıkmaktadır. Bu kafile, yüce Allah'ın insan hayatının üzerine kurulmasını dilediği ondan sapmaması, parçalanmaması, çelişmemesi ve çatışmamasını dilediği biricik gerçeği temsil etmektedir. Bu görevi ancak Allah'ın kullarından seçkin biri üstlenir, görevi bitince kendisinden sonra seçilene devreder, görevi bitince ardından gelen kardeşine kendisi de uyar peygamberin kendinden olan bir girişimi yoktur, onun bu görevde bireysel bir maksadı, bir şöhreti yoktur, o ancak seçilmiş bir kuldur, ilahi emirleri insanlara ulaştırmakla yükümlüdür, bu. Çağrı'nın insan nesilleri arasındaki programını yapan, el değiştiren, bu kafileyi dilediği gibi yönlendiren ve idare eden yüce Allah'tır. Bu sözleşme ve bu düşünce ile Allah'ın dini, bireysel taasubtan, peygamberin şahsi tutkunluğundan, ırkını kayırma taasubundan, ona uyanların kendi inançlarının taasubundan, kendi bireysel tutkularından, kavmi tutkularından kurtulur, bu biricik dinde bütün işleri yalnız Allah'a havale edilir, zaten bu aziz ve değişmez kafilenin sürekli izlediği yolda budur. Bu gerçeğin ışığı altında, ehli kitaptan son peygambere, salat ve selam üzerine olsun, iman etmekten, ona yardımcı olmaktan ve onu desteklemekten, eski dinlerine bağlılık, bu bağlılık dinlerinin gerçeğine bağlılık değildir. Çünkü dinlerinin gerçeği, ona iman etmeye, ona destek olmaya çağırıyor. Bu bağlılık kendi bireysel tutkunluklarını, dini bağlılıklarının yerine koyup onlara yapışmakta gösterilen taasutur iddiasıyla geri duranların yanlış yaptıkları ortaya çıkmaktadır. Zira onlara dinlerini ulaştıran peygamberler, hayranlık veren güzel bir tabloda onların ilahlarına büyük ve ağır bir söz vermiştir. Bu gerçeğin ışığında ortaya çıkıyor ki, onlar peygamberlerin direktiflerinden ve Allah'ın onlarla birlikte olan sözünden dışarı çıkıyorlar, son peygambere uymayan ehli kitap mensupları, aynı zamanda bütünü ile yaratıcısına teslim olan, onun emri ve dilemesiyle işlerini programlayan, Allah'ın yasasına boyun eğen bu evrenin nizamına da karşı çıkmış oluyorlar. O halde bundan sonra kim sözünden dönerse onlar fasıkların ta kendileridir.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 Fasıklardan başkası son peygambere uymaktan geri durmaz, anormallerden, sapıklardan başkası Allah'ın dinine sırt çevirmez, bu koca kainatta Allah'ın yasasına her yönüyle bağlı olan, itaat ve teslimiyet gösteren kainatın ortasında sapıklardan ve itaatsizlik edenlerden başkası karşı koymaz. Allah'ın dini birdir, tüm peygamberler ona çağırmıştır, bütün peygamberler bu din üzere antlaşmışlardır, Allah'ın sözü birdir, her peygamberden o sözü almıştır, yeni dine iman etmek, Peygamberine uymak, onun yaşam yolunu her yaşam yoluna karşı desteklemek, bu sözleşmeye bağlılığın gereğidir. İslam'a sırt çevirenler Allah'ın dininden bütünü ile sırt çevirmiş, Allah'a verilen söze ihanet etmiş olurlar. Yeryüzünde Allah'ın sistemini yürürlüğe koyan, ona bağlılık gösterme ve ona tüm varlığını adamı ile gerçekleşecek olan İslam, evrenin değişmez yasasıdır. Bu kainatta her canlının dini odur. Bu, İslam'ın ve teslimiyetin kapsamlı, engin bir tablosudur, insanların gönüllerine inen ve vicdanlarını etkisi altına alan evrensel bir tablodur bu, bütün canlıları ve cansızları bir yasaya, bir kanuna, bir sonuca götüren üstün ve egemen bir yasanın tablosudur bu. Ve ona döndürülürler. En sonunda yüce tasarlayıcı, egemen ve hakim olan Allah'a dönüşten başka çıkar yolları yoktur. İnsan kendi mutluluğunu, rahatını, gönül huzurunu, durumunun düzelmesini dilediğinde kendi gönlünde, yaşam tarzında ve toplum hayatında Allah'ın yoluna dönüş yapmalıdır. Zira bunun dışında evrenin bütün düzeni ile uyum sağlayacak bir sistem yoktur. İnsan kendi başına bir yaşam tarzı düzenlediğinde Rabb'inin düzenlediği evrenin sistemiyle uyuşmaz. Oysa insan evrende yaşayacak ve evrenin düzeniyle ilişki için olacaktır, düşüncesinde ve bilincinde, realitesinde ve ilişkilerinde, işinde ve çalışmasında insanın nizamı ile evrenin düzeni arasında bir uyum sağlandığında, ancak insanın gücü korkunç kaynat güçleriyle çatışma yerine onlarla işbirliğini garanti eder, bu kaynat güçleriyle çatıştığında paramparça, darmadağın olur gider, ya da herhalde Allah'ın kendisine bağışladığı oranda yeryüzünde hilafet görevini yerine Getiremez. ilahi sisteme boyun eğdiğinde kendisine hükmettiği gibi kayınatta bulunan bütün canlılara da egemen olan evrenin yasalarıyla uyum içine girer, evrenin yasalarına karşı anlayışlı olduğundan onun sırlarını elde etme, onlara egemen olma. Kendisine mutluluk rahat, huzur getirecek biçimde ondan yararlanma, korku, sarsılma ve yok olma endişesinden kurtulma imkanını elde eder, evrenden yararlanma, kainatın ateşiyle kendisini yakmak değil, ateşle pişirme, aydınlanma ve ısınmadır. İnsanın fıtratı temelde evrenin yasasıyla uyum içindedir. Her nesnenin ve her canlının ilahına teslim oluşu gibi o da teslim olmuştur. İnsan, yaşam düzeniyle bu değişmez yasanın dışına çıktığında yalnız evrenle çatışmakla kalmaz, her şeyden önce yapısında var olan fıtratı ile çatışır, güçsüz düşer, darmadağın olur, sarsılır, şaşkınlığa düşer ve böylece bugünkü yolunu şaşırmış, talihsiz insanlığın yaşadığı gibi onca bilimsel başarılara, maddi ve medeni bütün kolaylıklara rağmen, işkence içinde ve bunalımlar içinde yaşar. Bugün insanlık acı bir boşluğun ızdırabını çekmektedir, bu boşluk, ruhun fıtratının, yokluğuna katlanamayacağı gerçeklerden boş bırakılmasıdır, iman gerçeğinden, hayatının ilahi yoldan uzak kalma boşluğundan, kendi hareketi ile içinde yaşadığı evrenin hareketini koordineli hale getiren yoldan mahrum oluşudur. İnsanlık içinde yaşadığı susuz çöllerin kavurucu sıcaklığında, nemli serin gölgelerden uzak kalış boşluğunun ızdırabını çekmektedir. Doğru çizgiden, alışılmış, belirginleşmiş yoldan uzak kalışın içinde yüzdüğü ızdırap ve bataklığın boşluğundan bu nedenle insanlık, bedbahtlık, ızdırap, şaşkınlık ve sıkıntı içindedir, mahrumiyet, açlık ve boşluğu somut olarak yaşamaktadır, afyon, esrar ve uyuşturucularla, delicesine hız yarısıyla, ahmakça maceralarla, hareketlerde, giyinişte ve yemede anormalliklerle kendi realitesinden kaçmak istemektedir, maddi bolluk, bol üretim, kolay yaşam ve boş zaman onun bu boşluğunu dolduramamaktadır, aksine maddi bolluk, uygarlık alanındaki kuşatıcı gelişmeler, yaşam şartları ve vasıtalarının kolaylaşmasında görülen artış kadar insanlığın şaşkınlığı, sıkıntıları ve boşlukları da artmaktadır. Bu korkunç boşluk dehşet verici bir hayalet gibi insanlığı kovalamaktadır, o kovalamakta, insanlık ise kaçmaktadır, yalnız bu kaçış da aynı şekilde insanlığı korkunç boşluğa salıvermektedir. Dünyanın zengin ve servet sahibi ülkelerini gezenlerin hepsi bu insanların boşluğa koşuşan topluluklar olduğunu ilk bakışta görecektir, kendilerini kovalayan hayaletlerden kaçan, kendi kendilerinden kaçan ve bataklıkta debelenme derecesine varan bir kaçış somut nimetler ve maddi bolluk, Kısa zamanda sinirsel ve psikolojik hastalıklara, anormalliklere, sıkıntılara, hastalıklara, streslere, uyuşturucu ve sarhoşluk verici maddelerin tüketimine, cinayetlere zemin hazırlamaktadır, artık hayatın hiç de güzel bir yanı kalmamıştır. Bu insanlar bir türlü kendi kendilerini bulamıyorlar, çünkü varlıklarının gerçek amacına varabilmiş değiller, onlar mutluluklarını bulamıyor, çünkü kendilerinin hareketi ile evrenin hareketi, kendi düzenleri ile varlık yasası arasında bir ahenk oluşturacak Allah'ın sistemini bulamıyorlar, onlar huzuru bulamıyorlar, çünkü kendisine dönecekleri Allah'ı bilmiyorlar. İlan Edilen Gerçek coğrafi ve tarihi olarak değil, gerçek anlamda Müslüman ümmet, Allah ile peygamberleri arasında geçen bu muayedenin önemlerini, Allah'ın biricik dini ve sisteminin gerçekliğini, bu sistemi bizzat yaşayıp onu tebliğ eden aziz, değerli kafilenin gerçekliğini kavrayacak tek ümmettir, Yüce Allah peygamberlerine, salat ve selam üzerine olsun, bu gerçeğin hepsini açıklamasını, ümmetinin bütün peygamberlere ilgilenen, İman ettiğini, bütün eyçilere saygı duyduğunu, Allah'ın tek din olarak bu dini kabul ettiğini ve bu ilahi dinin karakterini tanıdığını ilan etmesini emretmiştir. 84. Allah'a, bize indirilen kitaba, İbrahim'e, İsmail'e, İsa'a, Yakup'a ve torunlarına indirilen ilahi mesajlara, Musa'ya, İsa'ya ne diğer peygamberlere Rableri tarafından verilenlere inandık, onlar arasında ayırım yapmayız, biz ona teslim olmuşuz. 85. Kim İslam ilan başka bir din ararsa, o din ondan kabul edilme ve ahirette hüsrana uğrayanlardan olur. İşte kendisinden önceki tüm peygamberlik misyonunu kapsaması, genişliği ve bütün peygamberlere dostluğu, Allah'ın bütün dinlerindeki tevhidi, tüm çağrıları ve bütün peygamberlikleri, tek olan kaynağına indirgeyen ve Allah'ın kulları için dilediği şekliyle hepsine iman etmeyi gerektiren İslam budur. Burada Kur'an'ın söz konusu 1. ayetinde geçen bir noktaya dikkat çekmek yerinde olur, Allah'a iman, Müslümanlara indirilene Kur'an'a iman ve daha önce diğer peygamberlere indirilene imandan söz edilmiş ve bu imandan sonra şöyle demiştir. Biz ona teslim olmuşuz.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 İslam'ın bu şekilde belirtilmesi ayrı bir anlam taşımaktadır. Açıktır ki, evrensel olan İslam'ı, emre boyun eğiş, düzene uyma ve yasaya itaattir. Buradan da Yüce Allah'ın yardımı her fırsatta İslam'ın anlamını ve gerçeğini belirtmesiyle ortaya çıkmaktadır. Ta böylece hiç kimse İslam'ı, dille söylenen bir söz, pratik etkileriyle Allah'ın yoluna teslimiyet ve hayat realitesinde bu yolu gerçekleştirme eylemleri an anlamına gelmeyen ve sadece kalpte yer etmiş bir tasdikten ibaret sanmasın. Bu, gerçekten önemli bir uyarıdır, ince, sağlam ve kapsamlı açıklamaya geçmeden önce ona yer vermektedir. Kim İslam'dan başka bir din ararsa o din ondan kabul edilmez ve ahirette hüsrana uğrayanlardan olur. Bu birbirini izleyen ayetler varken İslam'ın gerçeğini saptırmaya yol yoktur, ayetleri eğip bükerek ve onları anlamlarından saptırarak İslam, Allah'ın tanımladığı şekilden başka bir tarzda tanıtılamaz, bu, bütün evrenin boyun eğdiği İslam'dır, evren, Allah'ın belirlediği ve idare ettiği nizama boyun eğerek bu İslam'a uymaktadır. Öyleyse anlamını ve gereğini yerine getirmeden, Allah'tan başka ilah yoktur, şehadetine uymadan, kelime-i şehadeti söylemek asla İslam olmayacaktır, şehadetin anlamı ve gerçeği, ilahlığı ve hakimiyeti, bire indirgemek kulluk ve yönelişte birliği sağlamaktır, Muhammed, Allah'ın elçisidir, şehadetinin anlamı ve gereği olmadan da İslam olmaz, bu şıkkın manası ve hakikati onun, ilahından hayat için getirdiği sisteme bağlılık, Allah'ın gönderdiği yasaya uymak, kullara getirdiği kitabı hakem kabul etmektir. Öyleyse, ilahlık, gayb, kıyamet, Allah'ın kitapları ve peygamberlerinin gerçek olduğunu kalp ile tasdik etmenin yanında bu tasdi kapsamlı uygulaması ve daha önce belirttiğimiz realiteye dayalı hakikat olmadan İslam'dan söz edilemez dini motifler, şekli ibadetler veya dualar ya da zikirler yahut ahlaki bir eğitim veya bir yol gösterme İslam olmayacaktır. Bunlarla beraber pratik etkileri Allah'a bağlı bir hayat sisteminde somut olarak görülmelidir. İbadetler, dini motifler, dualar ve zikirlerle kalpler ona yönelmelidir. Kalpler onun korkusundan titremeli, uslanıp doğru yola girmelidir. Bütün bu etkinlikler insanların tertemiz, apayrı, Haydınlık çerçevesinde yaşadığı sosyal bir düzende pratik olarak aktarılmadığından hepsi etkisiz kalır, insan hayatında hiçbir fonksiyonu kalmaz. İşte Allah'ın istediği şekliyle İslam budur. Herhangi bir nesil tarafından beşeri arzuların doğrultusunda şekillendirilen İslam itibar edilmez. İslam'ın açıklarını kollayan İslam düşmanları ve onların ajanlarının arzularına göre biçimlenen din gerçek İslam'dan uzaktır. İslam'ın gerçek mahiyetini tanıdıktan sonra Allah'ın dilediği şekliyle İslam'ı kabul etmeyenler ve içtenlikle onu benimsemeyenler ahiret de hüsran'a uğrayanlardır Yüce Allah onlara hidayet vermeyecek ve onların cezasını bağışlamayacaktır 86 peygamberin haklı olduğunu gördükleri kendilerine açık belgeler geldiği halde iman ettikten sonra kafir olanları Allah doğru yola nasıl iletir Allah zalimleri doğru yola iletmez 87 böylelerinin cezası Allah'ın meleklerin ve tüm insanların lanettine uğramalarıdır 88 Onların bu cezaları süreklidir, ne azapları hafifletilir ve ne de yüzlerine bakılır, bu, korkunç bir uyarıdır, içinde zerre kadar iman taşıyan, işin hem dünyada hem de ahiretteki önemini kavrayan her kalbi titretir, bu, kendisine kurtuluş imkanı tanındığı halde ondan bu şekilde yüz çevirenlere. Gerçekten uygun bir cezadır, fakat İslam, bununla beraber tevbe kapılarını açık bırakıp, Tevbe etmek isteyen sapıkların yüzüne bu kapıyı kapamıyor, gelip bu kapıyı çalmasından başka bir yükümlülük de getirmiyor, kişi ona doğru yönelip yaklaşmaya çalıştığında, önünde hiçbir engel bulunmadığını görecektir, yeter ki güven veren sığınağa gelsin ve güzel işler yapmaya koyulsun, ve böylece, tevbenin, gerçekten pişmanlık duyan bir gönülden kaynaklandığını göstersin, 89 ancak bu sapıtmanın ardından tevbe ederek durumlarını düzeltenler hariç, çünkü Allah affedici ve merhametlidir, tevbe etmeyenler ve ona samimler, olarak sarılmayanlar, küfürde ısrar edenler ve küfürlerini arttıranlar, bu küfürde eldeki fırsatı kaçırıncaya, imtihan süresi bitinceye ve değerlendirme dönemi gelinceye kadar direnenler, evet bütün bunların ne tevbeleri ne de kurtuluşları söz konusudur, Allah ile ilişkileri kopuk olduğu sürece, Hayır ve iyilik olarak kabul ettikleri dünya dolusu altın dağıtsalar bile kendilerine bir yararı olmayacaktır, tabiatıyla onların bu iyiliklerinin Allah ile ilişkisi yoktur ve bunlar. Yalnız onun adına verilmiş olmayacaktır. Dünya dolusu altın dağıtsalar bile kıyamet gününün cezasından kurtulma imkanları kalmamıştır. Fırsat kaçırılmış, kapılar kapanmıştır. 90 küfredip kafir olarak ölenlere gelince, bunların hiçbirinden yeryüzü dolusu kadar altını fidye olarak verse bile kabul edilmez. Onları acıklı bir azap beklemektedir. Hiçbir yardımcı bulamazlar. 91 iman ettikten sonra kafir olanlar sonra da kafirliklerini koyulaştıranlar, bunların tevbeleri kesinlikle kabul edilmez, bunlar sapıkların ta kendileridir. İşte ayeti kerime bu korku ve dehşet verici anlatımla meseleye kesin hükmünü koymaktadır. Mesele öyle açık bir biçimde pekiştiriliyor ki, şüphe yaymaya çalışanın çabasına hiçbir açık kapı yoktur artık. Allah rızası için ve Allah yolunda olmayan infak ve fidyenin yararının olmadığı bir günde fidye vermeye kalkmaktan söz edilirken Allah rızası için yapılan infak ve sadakalara da değiniliyor, 92 sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyilik mertebesine eremezsiniz, her ne infak ederseniz, hiç şüphesiz Allah onu bilir, 292. Bu ayette muhatap olan o zamanki Müslümanlar bu ilahi direktifin anlamım gerçekten kavradılar, sevdiklerinden fedakarlık ederek, mallarının en değerli olanlarını Allah yolunda dağıtarak iyiliğe ulaşma çabasına girdiler, zira iyilik bütün güzel şeylerin bütünüdür, daha büyük ve daha üstünlerini elde etmek umuduyla cömertlik örnekleri verdiler. İmam-ı Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor, Abdullah B. Ebu Talha'nın oğlu Ebu İshak'tan o da Enes b. Malik'ten işittiğini kaydeder. Enes der ki: "Ebu Talha Medineli Müslümanların en zenginiydi. En çok sevdiği malı da Beyraha bahçesiydi. Bu bahçe Mescidi Nebevi'nin karşısındaydı. Hazreti Peygamber salat ve selam üzerine olsun oraya girer, orada bulunan tatlı bir kaynaktan içerdi." Enes der ki: "Sevdiğinizden dağıtmadıkça iyiliğe ulaşamazsınız." Ayeti inince Ebu Talha dedi ki, Allah, sevdiğinizden dağıtmadıkça iyiliğe ulaşamazsınız, buyuruyor, benim en sevdiğim malım ise Beyraha bahçesidir, onu Allah yoluna bağışlıyorum, onun iyiliğini umuyor ve Yüce Allah katında bana azık almasını ümit ediyorum, ey Allah'ın Resulü, Allah'ın sana gösterdiği şekilde onu kullan, Peygamber. Salat ve selam üzerine olsun. Çok güzel, çok güzel bu karlı, verimli bir arazi, bu karlı bir arazi. Ben işittim, ben onu akrabalarına dağıtmana uygun görüyorum. Bu yurdu Ebu Talha da öyle yaparım ey Allah'ın elçisi dedi ve onu akrabaları ile amca oğulları arasında paylaştırdı. Buhari Zekat 44, Müslim Zekat 4, bakınız Nevevi Şerhu Müslim 7, 84 ila 86. Buhari ve Müslim'de, Hazreti Ömer'in şöyle dediği kaydediliyor, Ey Allah'ın Resulü, Hayber'de payıma düşen arazi kadar benim yanımda değerli hiçbir malım olmadı, onu ne yapmamı önerirsin, dedim, Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, aslını bırak, ürününü Allah yolunda vakfet, buyurdu. Sahabilerin çoğu bu şekilde davrandı. Kendilerini İslam'a kavuşturduğu günde iyiliğin tümüne kavuşturan Rablerinin direktiflerine sarıldılar. Bu yönelişleri onları malın köleliğinden, nefsin cimriliğinden ve egoistlik sevdasından özgürlüğe kavuşturdu. Bu aydınlık ufuklara özgürce, serbestçe ve rahatça yükseli verdiler. Dördüncü cüz, bu cüz Ali İmran suresinin geri kalan bölümü ile Nisa suresinin başından 23. ayeti kerimesine kadar olan kısmı kapsamaktadır. Ali İmran suresinin bu son kısmı ise, surenin üçüncü cüzünün başlangıcında değindiğimiz gibi surenin seyir çizgisini tamamlayan dört temel bölümden oluşmaktadır. Ancak burada tekrarlamaya gerek olmadığından, bilgi edinmek için oraya müracaat edilebilir. 1. Bölüm, Hicri 2. yılın Ramazan ayında meydana gelen Bedir Savaşı sonrasından Hicri 3. yılın Şevval ayında meydana gelen Uhud Savaşı sonrasına kadarki dönemde, ki bize göre şuur bu dönemde Müslüman kitlenin hayatında meydana gelen olayları kapsamaktadır. Medine'de Müslüman cemaat ile ehli kitap arasında cereyan eden ve bütün surede yeri geldikçe değinilen, aynı zamanda imani düşünce, din, İslam ve İslam'ın ve daha önce gelen risaletlerin getirdiği Allah'ın metodunun, hakikatinin ortaya çıkmasını sağlayan sözlü çatışmanın bir yönünü dile getirmektedir. Aynı zamanda bu çatışma, Resulullah, salat ve selam üzerine olsun ile beraberindekilere karşı mücadele eden ehli kitabın mahiyeti, Allah'ın dininden uzaklaşmalarının, süreci, Müslüman cemaate karşı besledikleri duyguları ve bu duyguların ardındaki gizli emellerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İkinci bölüm de surede önemli bir yer tutmaktadır. Burada yalnızca söz, hile ve tedbirle değil, aynı zamanda kılıç, mızrak ve okla yapılan başka bir çatışmadan söz edilmektedir. Uhud savaşından sonra nazil olan bu ayetler, savaşı, savaşta meydana gelen olayları ve savaşın sonuçlarını kur, anın o eşsiz üslubuyla anlatmaktadır. Ayrıca bu bölümde, çatışma ve çatışma sonrasında ortaya çıkan düşünce hataları ile davranışlardaki bozukluklar ve saflardaki çözülmeler ışığında Müslüman cemaatin eğitilmesi yönüne gidilmekte ve çeşitli yönlerden imani düşüncenin netleşmesine çalışılmaktadır. Bu durum, Müslüman cemaatin yoluna devam etmesine, sorumluluklarını taşımasına, Allah'ın kendisine layık gördüğü o yüce seviyeye çıkmaya uğraşmasına, ve kendisini bu üstün görev için seçer Allah'ın nimetine karşı şükrünü ifa etmesine bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. 3. bölümde ehli kitaba yeniden dönülmekte ve Medine'ye ilk geldiği zaman Peygamber Efendimiz ile yapmış oldukları antlaşmayı bozmaları hatırlatılarak peygamberlerine karşı işledikleri kötülükler ve düşüncelerinin bozukluğu da anlatılmaktadır. Daha sonra Müslüman cemaate dönülür ve onlara uymamaları konusunda mümin kalplerde cana ve mala isabet eden belalar hatırlatılıp ehli kitap ve müşriklerin eziyetleri karşısında sebat etmeleri ve ne olursa olsun düşmanlarının yaptıklarını hakir görmeleri konusunda uyarılmaktadır. Son bölümde müminlerin Rabbileriyle olan durumları canlandırılmaktadır. Müminlerin, kainattaki Allah'ın ayetleriyle yüz yüze geldiklerinde kalplerinde imanın canlanışını, kainatın ve kendilerinin Rabbine dua, huşu ve korkuyla yönelişlerini, buna karşılık Rabbilerinin mağfiret ve güzel bir sevapla onlara icabet etmesi dile getirilmektedir. Bu arada, kafirlerin yaptığı şeylerin basitliği ve bu dünyada kazandıkları şeylerin değersizliği anlatılarak sonuçta varacakları yerin cehennem olduğu ve onun en kötü dönüş yeri olduğu anlatılmaktadır. Şuur, yüce Allah'ın müminleri kurtuluşa erebilmeleri için sabretmeye, sabır tavsiye etmeye, bağlılığa ve takvaya sarılmaya davet eden bir çağrıyla son buluyor. Birbirini takip eden bu dört bölüm, üçüncü cüzde bir kısmını arz ettiğimiz surenin, geri kalan kısmını oluşturmaktadır ve orada da değindiğimiz gibi surenin ana gayesine uygunluk arz etmektedir, surenin akışı içinde yeri geldikçe konuya tekrar dönülecektir. Bu cüzün ikinci yarısını oluşturan Nisa suresinin başında da yeri gelince inşallah o konuya değineceğiz, başarı Allah'tandır. Savaştaki Ders bu konuda ehli kitap ile olan söz ve tartışma savaşı doruğa çıkmakta. Bu ayetler rivayetlerde geçtiği gibi Necran topluluğu ile cereyan eden tartışma ile alakalı olarak nazil olmadığı halde surenin akışı içinde o kısımdan sonra gelerek aynı konuyu tamamlamaktadır. Her ne kadar bu bölümde geçen ayetler özellikle Yahudilerden ve onların Medine'deki Müslüman cemaat hakkındaki tuzak ve desiselerinden söz et de konuları ve ayetlerinin aynı keskinlik ve aynı netlikle son bulmaları açısından birbirine benzemektedir. Bu konulara kısaca değindikten sonra surenin akışı Müslüman cemaate yönelerek, Bakara suresinde İsrailoğullarından sonra sözü Müslümanlara getirdiği gibi burada da yalnızca onlara hitap edip kendi hakikatlerini, hareket metodlarım ve yükümlülüklerini açıklamakta, bu yönüyle Bakara suresiyle Ali İmran sure suresi birbirine benzemektedir. Bu bölüm, Tevrat indirilmeden önce İsrailoğullarının kendi nefsine bazı şeyleri haram kılması dışında bütün yiyeceklerin İsrailoğullarına helal olduğu gerçeğini, Kur'an'ın Yahudilere haram kılınan bazı şeyleri helal kılmasına itiraz edenlere cevap olarak veriyor, üstelik bu haramlar, sadece kendilerini bağladığı gibi bazı ilahi emirlere muhalefetlerinin cezası olarak varit olmuştur, sonra, ayeti kerimeler sözü, daha daha önce Bakara suresinde geniş bir yer tutan kıblenin değiştirilmesi konusuna yaptıkları itiraza getiriyor onlara Kabe'nin İbrahim'in selam üzerine olsun evi ve yeryüzünde insanların ibadet etmesi için kurulan ilk ev olduğunu açıklayarak İbrahim'in varisleri olduklarını iddia edenlerin buna itiraz etmelerini garip bir durum olarak nitelendiriyor bu açıklamalardan sonra, ehli kitabın Allah'ın ayetlerini inkar edip, onun yoluna gidenleri engellemeleri, doğruluktan sapmaları ve hakkı bildikleri halde eğriliğe meyledip onu hayata egemen kılmaya çalışmaları anlatıyor. Ayetler bir anda ehli kitabı bırakıp Müslüman cemaate yönelerek onları ehli kitaba uymama konusunda uyarıyor. Devamla ehli kitaba tabi olmanın küfür olduğunu açıklayarak Allah'ın kitabı kendilerine okunduğu ve kendilerini takvaya ve ölüm gelip Allah'a kavuşuncaya kadar İslam'a sarılmaya çağıran Resulullah aralarında bulunduğu halde küfre etmenin Müslümanlara yakışmayacağı bildiriliyor. Bu arada onlara kalplerini uz daha önce düşman gruplar oldukları halde İslam sancağı altında bir safta birleştirmek ve ateşten bir uçurumun kenarında bulundukları gün İslam ile kendilerini kurtarmak şeklindeki Allah'ın nimeti hatırlatılıyor, iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden bir ümmet olmalarını ve Allah'ın nizamını gerçekleştirmeye özen göstermeleri emredilerek ehli kitabın desiselerine kulak vermemeleri konusunda uyarılıyorlar, aksi takdirde, ehli kitap gibi ayrılığa düşüp dünya ve ahirette helak olacakları belirtiliyor. Rivayetlere göre, bu uyarı, E.V.S. ve Hazreç arasında Yahudilerin çıkardığı bir fitne üzerinde yapılmıştır. Daha sonra Yüce Allah, Müslümanlara, yeryüzündeki konumlarının ve insan hayatındaki rollerinin hakikatini öğretiyor. Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz, iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ve Allah'a inanırsınız. Bununla da, Müslümanların üstlendiği rolün asaletine ve topluluklarının yüceliğine işaret ediliyor. Bunun arkasından düşmanlarının durumu küçümsenerek dinleri konusunda hiçbir zararlandı larının söz konusu olamayacağı kendilerine tam anlamıyla galip olamayacakları ancak cihad ve savaş esnasında bazı eziyetlerde bulunabilecekleri, sonuçta ise zaferin metodlarına tabi oldukları sürece kendilerinin olacağı bildiriliyor. Yüce Allah, ehli kitaptan olan bu düşmanlarının bazı günah ve kötülükleri işlemeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri nedeniyle üzerlerine zillet ve miskinlik damgasını vurmuştur. Bununla beraber, Hakka yönelip iman eden, iyiliği emretmek ve kötülükten nehyetmek suretiyle Müslümanların metoduna uygun davranan bir grup yukarıdaki hükmün dışında tutuluyor, İşte onlar salihlerdendirler, ayeti kerime İslam'a yönelmeyen kafirlerin küfürlerinden dolayı sorgulanacaklarını, infak ettikleri mallarının ve çocuklarının kendilerine fayda sağlayamayacağını ve sonuçta da helak olacaklarını belirtiyor. Konu, kendilerine kin besleyen, öfkesi ağızlarından taşan, göğüslerinde gizledikleri kinleri daha büyük olan, müminlere duydukları öfkeden parmaklarını ısıran, müminlere bir kötülük isabet etmesiyle sevinen ve bir iyiliğin dokunmasıyla üzülen kimseler gibi, kendilerinden olmayanları dost edinmemeleri konusunda Müslümanlara yönelik bir uyarıyla son buluyor. Burada Yüce Allah, sabredip sakındıkları sürece kendilerini düşmanlarının hilesinden koruyup destekleyeceğini vaat ediyor, şüphesiz Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. Bu uzun ve çeşitli ilhamları ihsan ettiren yöneliş, o günkü Müslüman cemaatin saflarında ehli kitabın yaptığı hile ve desiselere ve bu desiselerin meydana getirdiği karışıklıklar sonucunda Müslümanların çektiği sıkıntılara işaret ettiği gibi, Müslümanların, Müslüman cemaatin kendilerini cahiliyeye ve cahiliye dostlarına bağlayan bütün ilgilerden kesinlikle uzaklaşmasını ve tamamen soyutlanması için böylesine kuvvetli yönelişlere muhtaç olduğuna da işaret etmektedir. Bu yöneliş, İslam ümmetinden gelen her nesilde fonksiyonunu icra etmiştir ve bundan sonra da taklitçi İslam düşmanlarına uymamaları konusunda uyarıya muhtaç olacak herkes için bu fonksiyonunu yerine getirecektir. Çünkü onlar yine onlardır, yöntemleri değişse de İslam'a düşmanlıkları hep aynı kalacaktır. 93 İsrail'in, Yakub'un, Tevrat'ın indirilişinden önce kendine yasakladıkları dışında kalan tüm yiyecekler İsrailoğullarına helal idi." de ki: "Yıldız eğer doğru söylüyorsanız, Tevrat'ı getirip okuyunuz. 94 Kim bundan sonra Allah adına yalan uydurursa, bunlar zalimlerin ta kendileridirler. Yahudiler Hazreti Muhammed'in salat ve selam üzerine olsun risaletinin sıhhatine kusur bulmaya yol bulmak, fikirleri karıştırıp akılları ve kalpleri sarsmak için her delili, her şüpheyi ve her hileyi kullanmak istiyorlardı. Bu nedenledir ki Kur'an'ın Tevrat'ta bulunanları tasdik ettiğini görünce şöyle demeye başladılar, o halde İsrailoğullarına haram kılınan şeyleri, rivayetlere göre İsrailoğullarına haram olan bizzat deve etini ve sütünü zikretmişlerdir, Kur'an nasıl helal kılıyor, bilindiği gibi İsrailoğullarına haram olan birçok şeyi Yüce Allah Müslümanlara helal kılmıştır. Burada Kur'an-ı Kerim, Yahudilerin, Kur'an'ın Tevrat'ı tasdik ettiğini ve İsrailoğullarına haram kılınan bazı şeylerin Müslümanlara helal kılındığını şüphe yıl karşılamalarına, İsrail'in, Yakub'un, Tevrat'ın indirilişinden önce kendine yasakladığı dışında kalan bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal olduğuna dair tarihi gerçekle cevap veriyor, bilindiği gibi İsrail, Yakub'dur, selam üzerine olsun, rivayetlere göre Göre şiddetli bir hastalığa yakalanması üzerine, şayet iyileşirse Allah'a, en çok sevdiğim deve etini ve sütünü yemeyeceğime dair gönüllü olarak adakta bulunur, bunun üzerine Allah da, adağını kabul eder, İsrailoğullarının geleneği de babalarının kendine haram kıldığını tamamen haram saymak şeklinde sürüp gelmiştir, bunun yanında, işledikleri bazı suçlara ceza olarak, Yüce Allah başka şeyleri de İsrailoğullarına haramdır haram kılmıştır. Bu haramlara Enam süresindeki şu ayette işaret edilmiştir. Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram ettik, sığır ve koyunun iç yağlarını da haram kıldık, bunların sırtlarına ve bağırsaklarına yahut kemiklerine yapışan yağlar müstesna, bu haramı onların azgınlıklarına ceza olarak yaptık ve şüphesiz biz doğruyuz. Enam suresi 146. Bundan önce bu yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helaldi, Yüce Allah, onlara, bütün bu yiyeceklerin aslında helal olduğunu ve kendilerine özgü nedenlerle haram kılındığı gerçeğini ifade ediyor, dolayısıyla bu maddelerin Müslümanlara helal kılınmasından yola çıkarak Kur'an'ın ve bu son ilahi şeriatın sıhhatinden şüphelenmenin yersiz olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Ayeti kerime onları Tevrat'a müracaat etmeye ve onu getirip okumaya davet ederek bu suretle haram kılmanın kendilerine has olup genel olmadığını göreceklerini bildiriyor. "De ki: Eğer doğru söylüyorsanız Tevrat'ı getirip okuyun." Daha sonra ayeti kerime, Allah'a yalan yere iftirada bulunanı tehdit ederek, böyle yapanın, gerçeğe, nefsine ve insanlığa adil davranamayacağını belirtiyor, zalimin cezası bellidir, onları bekleyen azabın gerçekleşmesi için onların bu şekilde ayıplanmaları yeterlidir, onları Allah'a yalan iftirada bulunuyorlar ve sonuçta da Allah'a döneceklerdir. H R C C ve K -B I M O A Z Z A M A daha önce Bakara suresinde, yeterince tartışılmış olan Müslümanlara kıble tayin edilmesi ve Kabe'ye yönelmenin asıl ve evlo olduğu, Beytül Mukaddes'in bir dönem kıble edinilmesinin Yüce Allah'ın beyan ettiği muayyen bir hikmete yönelik geçici bir durum olduğu açıklandığı halde yine de Yahudiler bu konu etrafında polemik yapmaya devam ediyorlardı. Resulullah Hicri 16. ve 17. aya kadar Beytül Mukaddes'e dönüştü dönüp namaz kıldığı halde, kıblenin değiştirilip Kabe'ye dönerek namaz kılmasını konuşup duruyorlardı. Evet bütün bu açıklamalara rağmen Yahudiler hala, günümüzde de bu dinin düşmanlarının, dinin bütün konularında yaptıkları gibi bu açık ve seçik hakikati şüphe ve kargaşa ile bulandırmayı umarak dönüp dolaşıp aynı konuyu dillerine dolamışlardı. Yüce Allah, burada yepyeni bir açıklamayla onlara cevap veriyor. 95'teki, Allah doğru söyledi. Buna göre İbrahim'in dost doğru dinine uyunuz. O müşriklerden değildi. 96 insanlar için kurulan ilk ev Mekke'deki bütün canlılar için bereket ve hidayet kaynağı olan Kabe'dir. 97 orada apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır, kim oraya girerse güvenliğe erer, ona yol bulabilenlerin Kabe'ye hac etmesi Allah'ın, insanlar üzerinde hakkıdır, kim küfrederse bilsin ki Allah alemlerden müstanidir. Deki ki, Allah doğru söyledi, sözü ile, daha önce sözü edilen Kabe'nin insanlara sığınak ve emniyet, müminlere de dinlerinde kıble ve namazga olması için İbrahim ve İsmail tarafından inşa edildiğine dair mevzu kastedilmiş olabilir, bu yüzden, şirkin her çeşidinden uzak arı tevhidin ibaret olan İbrahim'in milletine uymaları emrediliyor. Buna göre, İbrahim'in dosdoğru dinine uyunuz, o, müşriklerden değildi. Yahudiler, kendilerini İbrahim'in, selam üzerine olsun, varisleri kabul ediyorlardı, İşte Kur'an onlara, şirkin bütün çeşitlerinden uzak olan İbrahim'in dininin hakikatini gösteriyor, birinci cümlede hanif olduğuna, diğerinde de müşriklerden olmadığına işaret ederek bu gerçeği iki kere tekrarlıyor, öyleyse bu müşriklere de ne oluyor? Daha sonra ayeti kerime, Kabe'ye yönelmenin esas olduğu gerçeğini yerleştiriyor, çünkü Kabe, Yüce Allah'ın İbrahim'e, binanın duvarlarını yükseltmesini, tavaf edenlere, itikafa girenlere, rükku edenlere ve secde edenlere tahsis etmesini emrettiği ve mübarek kılmak suretiyle alemlere hidayet kaynağı kıldığı günden itibaren yeryüzünde ibadet için kurulan ve sırf ibadete tahsis edilen ilk evdir, İbrahim'in milleti onun yanında Allah'ın dini sayesinde hidayet bulur, oranın İbrahim'in makamı olduğunu gösteren birçok delil vardır, deniliyor ki, bundan maksat, binayı kurarken İbrahim'in üstünde durduğu ve önceleri Kabe'ye bitişik olduğu halde tavaf edenlerin yanında namaz kılanları şaşırtmaması için Raşid Halife Hazreti Ömer Allah ondan razı olsun tarafından Kabe'den ayrılan tarihi taştır. Ayrıca Hazreti Ömer İbrahim'in makamını namazga edindiler ayetine dayanarak Müslümanların orayı namazgah edinmelerini emretmiştir. Bu evin faziletleri ile ilgili rivayetlerde, oraya giren herkesin güven içinde olduğu, her korkan için bir sığınak olduğu, yeryüzünde böyle bir yerin daha bulunmadığı İbrahim ve İsmail'in selam üzerlerine olsun, kurdukları günden beri bunun böyle olduğu, hatta Arap cahiliyesinde de aynı üstünlüğünü koruduğu ifade ediliyor. Evet, İbrahim'in dininden ve bu dinin temsil ettiği saf tevhidden uzaklaştıkları bu dönemde bile Hasan Basri ve başkalarının dediği gibi, bu yüce evin dokunulmazlığına saygı gösterildiği anlatılır. Adam birisini öldürür, sonra da omuzuna bir hırka atar ve hareme girerdi. Öldürülenin oğlu kendisini gördüğü halde çıkana kadar kendisine karışmazdı. Bu, yüce Allah'ın, çevresindeki insanlar cahiliyede olsalar bile kendi evine bahşettiği bir üstünlüktür. Yüce Allah, evine verdiği bu üstünlükle Araplara minnet ederek şöyle buyurur, çevrelerinde insanların zorla yakalanıp kapılmasına rağmen orayı emin bir yer yaptığımızı görmediler mi, çevresinde avlanmanın, hayvanları yuvasından kovmanın ve ağları kesmenin haram olması da Kabe'nin üstünlüklerindendir. Buhari ve Müslim'de lafız Müslim'e aittir İbni Abbas'tan şöyle rivayet edilir, Resulullah Mekke'nin fethedildiği gün şöyle buyurdu. Allah bu beldeyi gökleri ve yeri yarattığı gün haram kıldı, bu haramlık Allah'ın haram kılmasıyla kıyamete kadar sürecektir, benden önce burada savurmak hiç kimseye helal kılınmadı, bana da ancak günün bir saatinde helal kılındı, bu haramlık kıyamete kadar sürecektir, dikeni sökülemez, avlanılamaz, düşürülmüş herhangi bir şeyi onu tanıyandan başkası toplayamaz, otları biçilemez. İşte bu! Allah'ın Müslümanlar için kıble olarak seçtiği evdir. Bu, Allah'ın kendisine bunca üstünlükleri bahşettiği evdir. Bu, yeryüzünde ibadet için kurulan ilk evdir. Bu, babamız İbrahim'in evidir. Bu evi İbrahim'in bina ettiğine ilişkin birçok delil vardır. İslam da İbrahim'in dini olduğuna göre, Müslümanların onun evine yönelmeleri daha uygundur. Burası, bu dinin korunağı olması nedeniyle insanların yeryüzünde sığınak ve güvencede oldukları yer ve insanlar için hidayet kaynağıdır. Sonra, ayeti kerime, Yüce Allah'ın o insanlara güçleri yettiği takdirde bu evi hacjetmelerini farz kıldığını bildirerek, aksi takdirde bunun Allah'a hiçbir zarar dokunduramayacak olan küfür olduğu gerçeğini yerleştiriyor. Ona yol bulabilen herkesin Kabe'yi hac etmesi insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Kim küfrederse bilsin ki Allah alemlerden müstanidir. Burada göze çarpan şey, haccın farziyetiyle ilgili olarak ibarede geçen kapsamlı insanlar üzerinde deyimidir. Buna göre öncelikle, oraya yönelip namaz kıldıkları için Müslümanlarla mücadeleye girişen Yahudilerin, babaları İbrahim'in evi ve yeryüzünde ibadet için kurulan ilk ev olması hasebiyle oraya hac etmeleri Yüce Allah tarafından istenmektedir. Onlarsa, Yahudiler, bozulmuş, günahkar ve asi bir toplumda, İkinci olarak, bütün insanların bu dini kabul etmeleri, farzlarını ve gereklerini yerine getirmeleri ve müminlerin yöneldikleri Allah'ın evine yönelip hac etmeleri istenmektedir. Evet ya bu, ya da küfür, ne kadar dine tabi olduklarını iddia etseler de durum budur ve Allah alemlerden müstanidir. Yüce Allah'ın onların imanına ve haccına ihtiyacı yoktur. Burada iman edip Allah'a kullukta bulunmak suretiyle Onların kurtuluş ve iyilikleri söz konusudur. Sağlık, yolculuk imkanı ve yol emniyeti el verdiğinde ilk fırsatta, ömürde bir kez olmak üzere hac etmek farzdır. Haccın ne zaman farz kılındığı ihtilaf konusu olmuştur. Bu ayetin, elçiler yılı, NDA Hicri 9. sene nazil olduğunu belirten rivayete dayananlar, hacın bu senede farz kılındığı görüşünü benimsiyorlar, delil olarak da Resulullah'ın bu yıldan sonra hac etmesini getirmektedirler i̇zlal Kur Kur'anın ikinci cüzünde, kıblenin değiştirilmesi, konusuna değinirken, Resulullah'ın haccı, Hek farizasının geciktirilmesine delil sayılmaz, demiştik. Çünkü bu gecikmenin sebepleri bellidir. Bir kere müşrikler, Kabe'yi çıplak olarak tavaf ediyorlardı. Üstelik bu davranışlarını Mekke'nin fethinden sonra da sürdürüyorlardı. Bu yüzden Hicri 9. senede Beraye suresi nazil olup müşriklerin Kabe'yi tavaf etmelerini yasaklayıncaya kadar Resulullah onlara karışmaktan imtina ederek ertesi sene haccını ifa etmiştir. Dolayısıyla haccın farz kılınması bu tarihte önce ve Hicret'in ilk yıllarında meydana gelen Uhud Savaşı'ndan sonraki dönemlere denk düşmektedir. Allah'ın üzerlerinde bir hakkı olarak gücü yeten insanların evi hacjetmesi farizası her halükarda bu kesin nas ile yerleşmiş oluyor pek, Müslümanların, davalarının doğduğu, babaları İbrahim'in eliyle Hanif dininin başladığı ve Yüce Allah'ın yeryüzünde sırf kendisine ibadet edilen ilk ev kıldığı Kabe'nin yanında gerçekleştirdikleri yıllık genel kongreleridir. İnsanları bu yüce mananın etrafında toplayan ve onları Rabbilerine bağlayan haccın böylesine bir amacı ve hatırası vardır. Evet akide manası etrafında, ruhun, insana kendi ruhun üflemek suretiyle onu insan kılan yüce Rabbine karşılık vermesi, bu mana gerçekten insanların etrafında toplanmasına değer, bu mananın ilk defa fışkırdığı bu mukaddes yerlere her yıl gruplar halinde gitmek gerekmektedir. Ayetleri inkar Edenler bu açıklamadan sonra ayeti kerime Resulullah'a ehli kitaba yönelip sıhhatine şahit oldukları ve doğruluğunu yakinen bildikleri halde hakke karşısındaki tutumlarını insanları haktan menedip Allah'ın ayetlerini inkar etmelerini ifşa ederek onları tehdit etmesini telkin ediyor. 98'deki ey ehli kitap Allah yaptıklarınızı görüp dururken niye onun ayetlerini inkar ediyorsunuz? 99'deki E.E.H.L.I. kitap, niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek inananları o yoldan döndürmeye çalışıyorsunuz, oysa onun doğru olduğunu biliyorsunuz, Allah yaptıklarınızdan kesinlikle habersiz değildir. Ehli kitabın ipliğini pazara çıkaran, ayıplayan bu gibi ifadeler bu surede ve diğer surelerde açıkça tekrarlanır. Bu açıklamalar öncelikle ehli kitabı gerçek konumlarıyla yüz yüze getirmeleri, gerçekte kafir oldukları halde iman ve dindarlık maskesine bürünmelerine karşın onları gerçek sıfatlarıyla vasıflandırması neticesinde faydalı olmuşlardır. Onlar Kur'an'daki Allah'ın ayetlerini inkar etmeleriyle kafir olmuşlardır. Allah'ın kitabından bir kısmını inkar edense tümünü inkar etmiş demektir. Onlar şayet kendi yanlarındaki Allah'ın ayetlerine gerçekten inanmış olsalardı kendi resullerinden sonra Allah'tan gelen ayetlere de inanırlardı. Çünkü dinin hakikati birdir. Bunu bilen bundan sonra resullerin getirdiği şeylerin de hakki olduğunu bilir ve bu resullere uymak suretiyle Allah'a teslim olması gerektiğini de kabul eder, oysa içinde bulundukları bu durum, sonucundan ürperip korkmalarını gerektiren bir hakikattır. Daha sonra Müslüman cemaatten, onların ehli kitap oluşlarına kananlar bu açıklamayla yanılgılarından kurtulurlar, çünkü Yüce Allah'ın ehli kitabın gerçek durumunu açıkladığını ve onları tam ve açık küfürle damgaladığını görürler, bundan sonra hiçbir şüphecinin şüphe etmesine gerek kalmamıştır. Arkasından Yüce Allah, kalpleri ürperten bir ifadeyle onları tehdit ediyor. Allah yaptıklarınızı görüyor. Allah yaptıklarınızdan kesinlikle habersiz değildir. İnsan bütün yaptıklarına Allah'ın şahit olduğunu ve kendisinden habersiz olmadığını hisseder ve özellikle de yaptıklarının küfür, hile bozgunculuk ve sapıklık olduğunu bilirse bu tehdit daha bir korkunç olur. Bu arada Yüce Allah, inkar edip, insanları men ettikleri hakkı aslında bildiklerini de kaydediyor. Oysa onun doğru olduğunu biliyorsunuz. Buna göre onlar kesinlikle yalanladıkları şeyin doğruluğuna ve insanları uymaktan alıkoydukları şeyin sıhhatine inanıyorlardı. Bu ise son derece çirkin ve istenmeyen bir davranıştır. Böyle bir şey yapan güven ve arkadaşlığa layık değildir. Ona ancak hakaret etmek ve kötülüklerini bir bir saymak yaraşır. Niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek, inananları o yoldan döndürmeye çalışıyorsunuz? Ayetinde Yüce Allah'ın bu kavmi bu şekilde nitelendirmesi karşısında bir nebze durmamız kaçınılmazdır. Bu şekilde meseleye dikkat çekmek büyük anlamlar ifade etmektedir. Çünkü Allah'ın yolu dosdoğru yoldur, onun dışındakiler eğri ve yanlıştır. Dolayısıyla insanlar Allah'ın yolunda gitmekten ve müminler Allah'ın metoduna uymaktan alıkonuldukları zaman, bütün işler istikametini ve bütün ölçüler değerini kaybeder, o zaman yeryüzünde doğrulanması mümkün olmayan eğrilikten başka bir şey kalmaz. Bu durumda meydana gelen şey fesattır, fıtratın bozulmasından ve hayatın eğrilmesinden doğan fesat, bu fesat, insanların Allah'ın yoluna, müminlerin de onun metoduna uymaktan alıkonulmasının sonucudur, artık düşüncede, vicdanda, ahlakta, davranışlarda, bağlılıklarda, gidişatta, insanların birbiri ve içinde yaşadıkları kaynat ile olan ilişkilerinde fesat egemen olur, insanlar ya doğruluk, salah ve iyi Eğrilik demek olan Allah'ın hayat için koyduğu metoduna uyup istikamet bulacaklar ya da onun dışında, eğrilik, fesat ve kötülük demek olan herhangi bir metoda uymak suretiyle bozulacaklardır. Ortada insanoğlunun hayatını yönlendiren bu iki durumdan başkası yoktur, ya hayır ve iyilik olan Allah'ın metodu üzere istikamet bulmak ya da bu metoddan sapmak suretiyle kötülük ve fesada kapılıp gitmek. Yahudi ve Hristiyan Lara tabi olanlar. Surenin akışı bu noktada, ehli kitapla giriştiği mücadeleye son vererek onları bir kenara bırakıp, hitap, sakındırma, uyarı ve dikkatlerini çekmek suretiyle Müslüman cemaate yönelerek Allah'ın çizdiği hayat metodunu gerçekleştirmesi için kendi özelliklerini, kurallarını, metodlarını, düşünce biçimini ve hayat sistemlerini açıklıyor. Yüzey müminler, kendilerine kitap verilenlerin bir grubuna uyarsanız bunlar sizi iman ettikten sonra döndürüp kafir yaparlar. 101 Allah'ın ayetleri size okunuyorken ve onun peygamberi aranızdayken nasıl kafir olabilirsiniz, kim Allah asım sıkı sarılırsa doğru yola iletilmiş olur. Bu İslam ümmeti her yönüyle farklı, tek ve açık olan Allah'ın nizamı üzere yeryüzünde gelişmesini sürdürmek için gelmiştir. Bu ümmet insan hayatında kendisinden başka kimsenin yerine getiremediği özel rolünü ifa etmek için öncelikle varlığını Allah'ın hayat için koyduğu metoddan alarak yeryüzünde onun metodunu yerleştirmek ve onun içinde nasların, hareket, amel, prensip, ahlak, gidişat ve ilişkilere dönüştüğü gözle görünen pratik bir hayat nizamı şeklinde gerçekleştirmek için var olmuştur. Bu ümmet her konuda yalnızca Allah'a başvurmak zorundadır. Beşerden birisine başvurmaksızın, beşerden birine tabi olmaksızın ve beşerden birine itaat etmeksizin yalnızca Allah'a başvurarak beşeriyet önderliğini yerine getirmelidir. Bunu yapmadıkça, varlığının hikmetini gerçekleştirmiş, kendi yolunda istikamet bulmuş ve tamamen farklı, özel ve pratik hayat nizamını yerleştirerek yeryüzünde bu şekilde parlak ve biricik gelişmesini tamamlamış sayılmaz. Evet, ya bu, ya da küfür, sapıklık ve bozulma. Bu, her münasebette Kur'an'ın tekit edip tekrarladığı bir hakikattir. Müslüman cemaat her fırsatta kendi prensiplerini, düşüncelerini ve ahlak kurallarını bu hakikat üzerine bina eder, işte burada konu edilen budur. Her fırsatta ehli kitapla girişilen mücadele ve onların Medine'deki Müslüman cemaate yönelik tuzak ve komploları, ancak konu, sadece Medine'dekilerle sınırlı değildir, her nesilden Müslümanlarla, halklara hitap eder, çünkü hayatlarının ve varlıklarının temel kuralı budur. Bu ümmet insanlığa önderlik yapmak için var olmuştur, o halde, değiştirip Allah'a bağlamak ve Allah'ın metoduyla kendisine önderlik yapmak için geldiği cahiliyeye herhangi bir konuda başvurabilir mi, veya önderlik görevinden uzaklaştığı an varlığının bir önemi kalır mı, tabii ki bu durumda varlığının bir hikmeti olamaz. Evet. Bu ümmet önderlik için var olmuştur. Sağlam bir düşüncenin, akidenin, bilincin, ahlakın, düşünce ve idarenin önderliği ancak böylesine sağlıklı ortamlarda akıllar gelişebilir, kainatın sayfalarını açıp tanıyabilir ve sırlarını çözebilir. Bu durumda, kainattaki güçleri, enerji kaynaklarım ve hazinelerini hizmetine alabilir. Ancak bütün bunları elde edecek, tümüne egemen olacak, yıkıp yok etmekle tehdit et insanlığın iyiliği için kullanacaktır. Bu da ancak bütün bu kaynakları felaketler ve şehvetler için kullanmayacak bir iman önderliği sayesinde ve direktiflerini Allah'ın kullarından değil de bizzat Allah'tan alarak hidayete ermiş Müslüman cemaatin önderliğinde olmakla mümkündür. İşte burada, bu derste, Müslüman ümmet kendisinden başkasına uymaktan sakındırılarak, sağlıklı bir ortamın oluşturulmasının yolu açıklanıyor, öncelikle ehli kitaba uymamaları, aksi takdirde kendisini kurtuluşu olmayan küfre sevk edecekleri konusunda uyarılıyorlar. Ey müminler, kendilerine kitap verilenlerin bir grubuna uyarsanız, bunlar sizi iman ettikten sonra döndürüp kafir yaparlar. Allah'ın ayetleri size okunuyorken ve onun peygamberi aranızdayken nasıl kafir olabilirsiniz Kim Allah'a sımsıkı sarılırsa doğru yola iletilmiş olur Ehli kitaba itaat etmek, herhangi bir konuda onlara başvurmak, metodlarını ve sistemlerini iktibas etmek, Allah'ın metodunun hayata önderlik edip düzenlemesinin ve gelişme ilerleme yolunda onunla hareket edilmesinin yeterliliğinden şüphe etmek anlamına gelir. Bu durum, öncelikle bir iç yenilgi ve Müslüman ümmetin, varlık nedeni olan önderlik rolünden feragatı anlamına gelir. Bu da, Müslümanların, bizzat idrak etmedikleri ve yolun tehlikesini sezmedikleri küfrün nefislerde sessizce depreşmesi demektir. Bu konunun Müslümanları ilgilendiren kısmı, diğer tarafta ise ehli kitabın bu ümmeti akidesinden saptırmak için harcadıkları ve başka hiçbir konuda göstermedikleri hırsları, çünkü bu akide Müslüman ümmetin kurtuluş siperi, kayası, savunma hattı ve içten gelen gücünün kaynağıdır. Düşmanları bunu çok iyi biliyor, eskiden olduğu gibi bugün de biliyorlar. Bu yüzden bütün imkanlarını, tuzaklarını, hilelerini Kuvvet ve malzemelerini bu ümmeti akidesinden uzaklaştırma yolunda kullanıyorlar, bu akideyle açıktan açığa savaşamadıkları zaman, dizayz ve tuzaklara başvuruyorlar, tek başlarına savaşmakta zorluk çektikleri zaman, içten içe bu akideyi karıştırmak, insanları ona uymaktan alıkoymak, İslam'ın metodundan başka metodları, sisteminden başka sistemleri ve önderliğinden başka önderlikleri süslü göstermek, için, Müslümanlıklarını ilan etmiş münafıklardan ya da korkularından İslam'a girmiş olanlardan gönüllü askerler edinirler, ehli kitap, Müslümanlardan bazılarını kendilerini dinleyip, itaat etmeye istekli olarak gördükleri an, zaman geçirmeden uykularını kaçıran emelleri uğruna onları kullanarak böylece kolaylıkla Müslüman cemaati küfür ve sapıklığa sürüklerler. İşte bu yüzden, bu derece kesin ve korkunç uyarı geliyor. Ey müminler, kendilerine kitap verilenlerin bir grubuna uyarsanız, bunlar sizi iman ettikten sonra döndürüp kafir yaparlar. Müslüman için hiçbir şey, imandan sonra küfre dönmek, cennete girdikten sonra ateşe dönmek kadar korkunç olamaz, bu, her çağda ve her mekandaki gerçek Müslümanların özelliğidir. Bu neden nedir ki bu ikaz, vicdanları yakalayan bir alev gibi Müslümanları uyarıcının sesine kulak vermeye sevk ediyor, ayetler, korkutma ve hatırlatma şeklinde seyrine devam ediyor, Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu, Allah'ın Resulü de aralarında olduğu, iman, davetçileri hazır olduğu ve iman davası sürdüğü, küfürle iman arasındaki yol ayrımına da bu ilahi nur asıldığı halde iman edenlerin tekrar küfre dönmeleri ne korkunç bir şeydir. Allah'ın ayetleri size okunuyorken ve onun peygamberi aranızdayken nasıl kafir olabilirsiniz? Evet, iman için gerekli bütün şartlar mevcutken müminin küfre dönmesi büyük bir cürümdür. Her ne kadar Resulullah vefat etmişse de Allah'ın ayetleri ve onun Resulünün hidayete erdiren fiili önderliği bugün de vardır. Bizden öncekiler muhatap oldukları gibi biz de bugün doğrudan doğruya bu Kur'an'la muhatabız, kurtuluş yolu açıktır ve kurtuluş sancağı yükseltilmiştir. Allah'ın ipine SARILAR. Kim Allah'a sımsıkı sarılırsa doğru yola iletilmiş olur. Evet, Allah'a sarılmak kurtuluştur. Çünkü yüce Allah baki'dir, daima diri ve yarattıklarının üzerinde mutlak otorite sahibidir. Resulullah salat ve selam üzerine olsun, ashabıyla birlikte imani düşünce, sosyal düzen ve insan hayatını düzenleyen konularla ilgisi bulunmayan, ziraat, savaş taktikleri ve benzeri gibi pratik hayatta daha çok deneye ve bilgi edinmeye bırakılan konularda görüş bildirme ve tecrübe edinmede son derece hoşgörülü olmakla beraber, akide ve hayat metodu için başvurulacak merci konusunda son derece titizdir. Bu ikisi arasındaki fark gayet açıktır. Hayat metodu başka şey, deney ve uygulamaya dayanan pozitif bilimler başka şeydir. Ancak, Allah'ın metoduyla insanla önderlik etmek için gelen İslam, aynı zamanda insan aklını, bilgiye ve hayat metodu dairesinde bütün maddi buluşlardan yararlanmaya yöneltmektedir. İmam Ahmet şöyle der, bize Abdurrezzak anlattı, ona da Süfyan Cabir'den, o da Şabi'den, o da Abdullah B. Sabitten şöyle haber verdi, Hazreti Ömer, Resulullah'a, salat ve selam üzerine olsun, gelerek şöyle dedi, ya Resulullah, ben, beni Kureyza'dan bir Yahudi kardeşe Tevrat'tan bazı parçalar yazmasını söyledim, görmek ister misiniz, bunun üzerine Resulullah'ın rengi değişti, Abdullah B., diyor ki, ya Ömer, Resulullah'ın yüzünü görmüyor musun, dedim, bunun üzerine Hazreti Ömer, Rabbe olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve Resul olarak Muhammed'den razıyım, dedi, bundan dolayı Peygamberimiz neşelendi ve şöyle buyurdu, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Musa, selam üzerine olsun, aranızda olsaydı ve siz de beni bırakıp ona uysaydınız, şüphesiz sapıtırdınız, ümmetlerden benim payıma siz, nebilerden de sizin payınıza ben düştüm. Hafız Ebu Yala şöyle rivayet eder. Bize Hammad birden o da Cabir'den şöyle anlattı. Dedi ki, Resulullah şöyle buyurdu. Ehli kitaptan bir şey sormayın. Onlar sapık olduklarından sizi doğruya iletemezler. Bu durumda siz ya batılı doğrulayacaksınız ya da gerçeği yalanlayacaksınız. Allah'a yemin ederim ki şayet Musa aranızda sağ olsaydı bana uymaktan başka bir şey yapamazdı. Başka hadislerde de şöyle dediği rivayet edilir, Musa ve İsa, selam üzerlerine olsun, sağ olsalardı bana uymaktan başka seçenekleri olmazdı. İşte onlar, ehli kitap ve işte Resulullah'ın inanç, düşünce, şeriat ve metodla ilgili bir konuda onlara başvurma hususundaki tavırları, bununla beraber, İslam'ın ruhuna ve hedefine uygun olduğu sürece, imani metoda bağlı kalındığı, bilinç açısından, Yüce Allah'ın bunları insanoğlunun hizmetine verdiği idrak edildiği müddetçe, amacı bakımından da insanlığın iyiliği, güvenliği ve refahı uğruna kullanıldığı, Bilgi ve kaynattaki güç ve enerji kaynaklarını hizmetlerine verdiği için Yüce Allah'a kulluk yapmak ve bu bilgiyi insanlığın iyiliğine kullanmak suretiyle şükredildiği müddetçe inanç, düşünce, şeriat ve metod gibi konuların dışında, teorik ve pratik olarak pozitif bilimler gibi bütün insanlığın her türlü çabasından yararlanmanın herhangi bir sakıncası yoktur. Halimiz ancak, imani düşünce, varlığın yorumu, insan varlığının gayesi, hayat düzeni ve yasaları, ahlak ve gidişat metodu gibi konularda insanlara başvurmak, evet, Resulullah'ın rengini değiştiren ve Yüce Allah'ın Müslüman ümmeti sonucundan sakındırmasına sebep olan bu konuların en basitinde bile onlara başvurmaktır, bu da apaçık küfürdür. İşte Yüce Allah'ın Müslüman ümmete yönelik direktifleri ve işte onun Yüce Resulünün pratik önderliği, ancak kendi kendini Müslüman zanneden bizler, bütün samimiyetimizle Kur'an ve hadis anlayışımızı müsteşriklerden ya da talebelerinden alıyoruz, bir de bakıyoruz ki varlık ve hayat hakkında felsefemizi ya da düşüncelerimizi şundan bundan veya Yunan, Roma, Avrupa ve Amerikan felsefe ve filozoflarından almışız, ya da hayat düzenimiz, yasalarımız ve kanunlarımız o kaynaklardan gelme, bakıyorsunuz ki tavırlarımız, davranışlarımız ve ahlakımız İslam ruhundan soyutlanmış ve madde uygarlığının zirvesi bu kokuşmuş bataklıktan alınma hangi dinden söz ediyoruz sonra da vallahi aynen böyle kendimizi Müslüman zannediyoruz, bu zannın günahı açık küfürden daha ağırdır çünkü biz, Müslümanlık iddiasında bulunmayanın yaptığın daha fazla bu dini zayıflatıp ona kötü örnek oluyoruz. İslam bir hayat metodudur, gerek itikadi düşünce açısından, gerek hayattaki bütün ilişkileri düzenleyen kanunlar açısından ve gerekse siyasi, ekonomik ve toplumsal ilişkilerin dayandığı ahlaki kurallar açısından kendine özgü belirgin özellikleri bulunan bir metoddur ve bu metod insanlığa önderlik için gelmiştir. O halde insanlığa önderlik yapabilmesi için bu metodu hayatında tatbik eden bir kitlenin varlığı daha önce söylediğimiz gibi bu kitlenin herhangi bir konuda kendi hayat metodundan başkasına başvurması önderliğin tabiatıyla çelişmektedir. Geldiği gün insanlığın iyiliği için gelmiştir bu metot, aynı şekilde bugün, yarın bu metodun hükmetmesi için çaba sarf eden davetçiler de insanlığın iyiliğini istemektedir. Fakat durum bugün daha bir önem arz etmektedir, insanlık bugün bu sapık düzen ve metodların elinden çekeceğini çekmiştir, insanlığın hayatında yüklendiği rolü yerine getirmesi ve bir kez daha insanlığı kurtarabilmesi için bütün özelliklerini koruması gereken ilahi metoddan başka bir kurtarıcı yoktur. Şüphesiz insanlık, varlık alemindeki güçleri hizmetine sokmak için girdiği mücadeleden büyük başarılar kazanmış, sanayi ve tıp alanında geçmişe göre olağanüstü sayılacak aşamaları gerçekleştirmiş ve bu gidişle de birçok mesafe elde edebileceği kesindir. Ancak bütün bunlar onun hayatına nasıl bir etkide bulundular, ruhsal hayatı üzerindeki etkisi ne oldu, acaba mutluluğu bulabildi mi, İnsanoğlu tatmin olabilir demi barış sağlandı mı bütün bunlara verilecek cevap kesinlikle hayırlıdır, bula bula bataklık, sıkıntı, korku, sinirsel ve ruhsal hastalıklar, parçalanmışlık ve korkunç boyutlara varmış geniş bir suç ortamı buldu insanlık, nitekim, insan varlığının gayesi ve insan hayatının hedefine ilişkin düşünce alanında da herhangi bir ilerleme sağlanamamıştır, çağdaş uygar insanın zihnindeki insan varlığının gayesi ve insan hayatının hedefi ile ilgili oluşan düşünce ilişkin İslam düşüncesi arasında bu yönde bir karşılaştırılma yapıldığında, çağdaş uygarlığın son derece bayağı olduğu görülecektir, İnsanın kendisi ve varlık alemindeki konumu hakkındaki düşüncesinin melun bir şekilde alçaldığı, değerleri ve istekleri noktasından da gittikçe küçüldüğü gözlemlenecektir. Binaenaleyh manevi boşluk insanlığın bitkin kalbini kemirmekte ve şaşkınlık yorgun ruhunu tehdit etmektedir, çağdaş insan Allah'ı bulamadığı gibi birçok faktör de onun gittikçe Allah'tan uzaklaşmasına neden olmaktadır, özellikle Allah'ın metodu doğrultusunda kullanıldığı sürece, elde ettiği her başarı, insanı daha çok Allah'a yaklaştırması gereken bilim bile, ruhunun sönüp dejenere olması nedeniyle insanı gittik Allah'tan uzaklaştıran bir hale gelmiştir. Bu yüzden insanlık, Allah'ın kendisine verip birçok yetenekler bahşettiği bilim aracılığıyla kendi varlığı hakikatinin amacını ortaya çıkaracak nuru bulamadığı gibi, kendi hareketleriyle kaynattaki hareketleri, kendi fıtratlarıyla kaynattaki fıtratı ve kendisine hükmeden kanunlarla kaynatta yürürlükte olan tabiat kanunları arasında bir uygunluk oluşturacak metot da bulam Aynı zamanda, güçleri ve enerjisi, ahireti ve dünyası, bireyi ve toplumu, görevleri ve hakları arasındaki ilişkiyi doğal kapsamlı ve kuşatıcı bir uygarlıkla düzenleyecek sistemde bulmuş değildir. İşte bu durumda olan insanlığı, bazı insanlar Allah'ın doğru yola ileten metodundan yoksun bırakmaya çalışarak, bu metodu anlamaya çalışmayı, geçmiş bir tarihi döneme özlem olarak değiştirip, gericilik diye isimlendiriliyorlar. Böylece onlar cahilliklerinin veya kötü niyetlerinin ürünü bu davranışlarıyla insanlığı, gelişme ve ilerlemeye sevk edecek, barış ve huzur ortamına götürecek biricik hayat metoduna sahip olmak, yoksun bırakıyorlar, ancak bu hayat metoduna inanan bizler, neye çağırdığımızı çok iyi biliyoruz, bizler insanlığın içinde bulunduğu kötü durumu görüyor ve içinde yüzdüğü kokuşmuş bataklığın iğrenç kokusunu duyuyoruz, evet, görüyorsunuz, Şu racıkta, kızgın çölde bitkin düşenler için yüce ufuklarda açılan kurtuluş sancağını ve bu çirkef bataklıkta boğulanlar için beliren parlak ve temiz yücelikleri fark ediyorsunuz, aynı zamanda, şayet insanlığa önderlik bu ilahi metoda devredilmezse insanlığın bütün tarihi ve değerleriyle korkunç bir uçuruma doğru yuvarlandığına da şahit olunacaktır. Bu yolda atılacak ilk adım, Yüce Allah'ın tekrar insanla önderlik yapmasına izin verene kadar, bu metodun temiz ve sağlam kalması için diğer metodlardan ayrılıp ortaya çıkmasıdır. Bu hayat metoduna inananların da çevrelerindeki cahiliye belasına hiçbir konuda yönelip başvurmamaları gerekir, Yüce Allah kullarını, şurada burada cahiliyeye çağıran insanlık düşmanlarının eline bırakmayacak kadar merhametlidir, işte Yüce Yüce Allah'ın Kur'an-ı keriminde Müslüman cemaate telkin etmeye irade buyurduğu ve Hazreti Peygamberin de sağlam öğretisiyle öğretmeye özen gösterdiği hakikat budur. Allah'tan korkmak Yüce Allah ehli kitaba herhangi bir konuda başvurmaktan, onlara itaat edip uymaktan sakındırdıktan sonra Müslüman cemaate seslenmekte ve onları hayatlarının ve metodlarının üzerine bina edildiği Allah'ın kendilerine bahşettiği ve kendilerinin de onun uğruna var ettiği yüce emaneti yüklenebilmeleri için gerekli olan iki temel kural ile yüz yüze getirmektedir. Her biri sürekli diğerinin varlığını gerektiren bu iki temel Kural, iman ve kardeşliktir, Allah'a iman, ondan korkup hayatın her anında onun kontrolünde olduğunu bilme ve Müslüman cemaatten, beşer hayatında ve insanlık tarihinde üstlendiği, iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak, hayatı kötülüğün kirinden arındırıp iyilik esası üzerine kurmak, rolünü yerine getirebilecek, canlı, kuvvetli ve dayanıklı bir bünye meydana getiren, Allah uğruna kardeşlik. 102 Ey müminler, Allah'tan gerektiği gibi korkunuz ve mutlaka Müslüman olarak ölünüz. 103. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız sakın ayrılığa düşmeyiniz, Allah'ın size bağışladığı nimeti hatırlayınız, hani bir zamanlar düşman olduğunuz halde o, kalplerinizi uzlaştırdı da onun bu nimeti sayesinde kardeş oldunuz, hani siz bir ateş kuyusunun tam kenarındayken o sizi oraya düşmekten kurtardı, Allah size ayetlerini işte böyle açık açık anlatır ki, doğru yolu bulaşınız. 104- Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir ümmet olsun, işte kurtuluşa erenler bunlardır. 105- Sakın kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra parçalanıp çatışmaya düşenler gibi olmayınız, böyleleri için büyük bir azap vardır.